Ya be biliyorum abi gördüm basarken seni. O zaman niye soruyorsun? Ne bileyim, <gülüyor> sormam yok şimdi. Evet, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ne yapıyoruz bu? Ne? ne yapıyoruz? Ne konuşacağız bugün? Diziler. Diziler. Neden diziler? Neden? Çünkü Hı -hı. insanlar bizden Civil War podcast'i bekliyor. Kıcıklığına <gülüyor> <gülüyor> yatmayız değil mi? Biz? götler ya. <gülüyor> Siz istedikçe yapmayacağız Ne alakası var oğlum, evcilleyeceğiz ya. Ama daha kalabalık bir ekip yapalım diyorduk. Yani toparlanamadık bir ara. Evet. O yüzden Civil War, X-Men, Evet. Game of Thrones'lar sarttı zaten. Saygın yoktu. İşler, güçler. Game of Thrones 5 yayınlandı mı ya? 4'te miyiz en son? 5'te yarın yayınlanacak Amerika'da. Okey. Amerika'da dediğin Türkiye'de de. Amerika ile aynı anda yayınlanıyor ya Türkiye'de artık. Bir gün sonra değil mi? Aynı anda galiba yayın yapıyor şey dijitik. Sabah saat beş buçuk sularında oturup izleyebiliyorsun galiba. Hmm, interesting. Sezon sonu yaklaşıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Baya bu aralar şey paylaşıyoruz. İşte yeni, kanalların yeni e, dizilere gelecek olan 2016-2017 e, sonbahar sezonu. Dizileri listelerini paylaşıyoruz. Çoğu dizi zaten sezon finali yaptı. Yani evet. Yarısı kadarı yaptı. Erken başlayanlar bitirdi yani. Evet. E, ama önümüzdeki hafta içerisinde yüzde falan bitirmiş olacak Hazirana falan sarkan çok olmayacak. öyle görünüyor. Zaten artık eskisi gibi bir yaz sezonu yazın dizi sezonunun ara vermesi gibi bir durum da söz konusu değil. Bir yaz sezonu diye bir şey var birkaç senedir. Ve ara sezonları da katınca, hani Amerika'da büyük böyle spor olayları, seçimler, meçimler, işte tatiller falan girmediği sürece yılın her günü dizi devam ediyor bir şekilde. Evet abi artık böyle şey eskisi gibi sezonlar, dizi sezonları çok keskin net değil yani. Hani bahar sezonu, sonbahar sezonu, yaz sezonu, kış sezonu falan hani yani evet. Baya yılın her ayı hayvan gibi dizi var yayında. Eskiden şey yapıyorlardı işte işte sonbahar sezonu oluyordu. Ondan sonra ara sezon dedikleri işte sonbahar sezonu başladıktan 2-3 ay sonra denemelik işte e, dizilerini birazcık daha arada derede kaldıkları e, dizileri tanıttıkları bir ara sezon oluyordu. O ara sezonda hayatta kalanlar genellikle bir sonraki sezon normal sezonda başlıyordu. Ama ya, artık o yüzden öyle... bazı dizileri öyle bir buçuk sene bekliyorduk. Evet. Aslında. Ama çok öyle bir şey kalmadı. Artık çok net böyle bir yaz sezon denen bir sezon var birkaç senedir. İşte ne bileyim e, daha çok böyle casual diziler böyle ağır dramlar falan pek girmiyor ara sezonlara. İşte yazlık diziler işte herkes plajda o bikiniler falan filan. Eee bir de ara sezonlarda da artık e, kendi sezonu gibi artık hep ara sezonda başlayıp ara sezonda devam eden diziler. Dizler oluştu. Aynen öyle. Bu şeyden de kaynaklanıyor galiba birazcık. İşte bu e, kablolu yayınlar, işte stream yayınları ve Amerika'da bazı işte e, Yabancı menşeli e, kanalların yayın yapması, işte BBC Amerika'dır, zıvırtı Mesela Orphan Black'in sezonları çok irregüler sezonlar, Amerikan sezonları. Sci-fi, sci, -fi, sci -fi sezonları da mesela bir acayip. Yani Twelve Monkeys'i bildiğin ara sezon dizisi olarak başlattılar ve öyle devam ettiriyorlar gibi bir şey var. Evet. Yani. Hani yaz, hemen yaz öncesi başlıyor iki senedir. Hı hı. Ve öyle izliyoruz yani, kendi sezonu bulmuş hı. gibi sunuluyor şu an. İlginç ama mesela ben Twelve Monkeys'i daha çok Sondar hatta kış dizisi falan gibi görüyorum. Hani kafamda öyle canlanıyor açıkçası. Ki zaten sci kendi program kışında benim bu son zamanlarda nadir izlediğim diziler arasında. Yani evet geçen sezon e, giren diziler arasında beğendiğim ve takip ettiğim diziler var. Expansed'dır, şudur budur. Ama çok böyle güçlü bir program yapısı yoktu. Dizileri yoktu. Battlestar Galactica'dan beri. Yani 12 Monkeys on 12 Monkeys'in de prodüksiyonu şahane değil sonuçta. Evet, evet ama yani son zamanlarda yaptıkları yani son zamanlarda custom son 2-3 senede yaptıkları diğer işlere kıyasla gayet iyi. Yani Legion'ı falan niye ara sezon alırsın da 12 Monkeys'i ara sezon alırsın? Evet. Soru işaret. Ya yani Legion'a çok para yatırdılar mı? Aynen öyle. Bir de tabii 12 Monkeys'in hem bir çok sevdiğimiz bir filmden uyarlanmış olması durumu var. Yani nostalji üstüne zaman yolculuğu. Zaman, zaman yolculuğu var işin içinde. Zaman yolculuğundan bahsetmişken bence... Evet ben aslında direkt oraya, oraya bağlamadan diye. işte oraya bağlayacaksın <gülüyor> diye e, oraya bağlamayalım. Bence sezon finali yapmış dizilerden bahsedelim. Ondan sonra devam edelim. Bahsedelim. Ee, en yakın zamanda sezon finali yapımda Blacklist var. izledim mi bilmiyorum. Sezon finalini izlemedim. Ama yani Blacklist'te sezon finali mi diyeceğiz yoksa final mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Sezon finali diyeceğiz tabii ki. E çünkü bitiriyorlar yavaştan diziyi ama. Yani. Yok. Nasıl yok? Önümüzdeki sezon 5 Baş... bölümü 6 bölümü ne yapıp bitireceğiz diyorlar. Bilmiyorum. Ki üstüne bir de şu an hani spin-off'u başlayacak. Spin-off'u yani. başlayacak. Yani bilmiyorum. Bence e... Benim son yıllarda hani Hiç çok severek ben... izlediğim nadir evet. dizilerden Blacklist. Person of Interest gibi. Yani. Evet. Ki Person of Interest'te bitmek üzere. 5 bölüm ee, aynen öyle. O da sonlanıyor. Ki çok iyiydi son iki bölüm. Person of Interest ilk sezonundan sonra hani zaten hep, hep çok iyiydi. Yani hep yük, yükselişteydi. Yani ilk sezonu biraz sıkıntılıydı ama ikinci sezon itibariyle çok çok iyi bir diziydi. Vallahi bu son sezonun son iki bölümü özellikle yani harika. Normalde eleştireceğim işte hepsi rüyaymış e, konseptini kullanmış olmalarına rağmen çok iyiydi. Son bölüm. <gülüyor> son bölümü izlemedim ama, ama mesela e, Person of Interest Sanırım ikinci sezondan itibaren Her sezon son iki üç bölümü Muhteşem oluyordu yani geçtiğimiz sezonun son iki bölümünü de Hatırlıyorum mükemmeldi Tahmin edebiliyorum o yüzden yani işte yakın zamanda da Onu bitiririm diyorum ama Bir yandan da dizinin bitecek olması koyuyor açıkçası yani. Koyma mı? Mesela Castle'ı iptal ettiler Castle'ı iptal ettiler Castle'ın da e, yani se, e, şey, Dizi finali yaptı Sönük bir dizi finaliydi ama yani. Yani çünkü 9. E, sezon bekliyor. Yani 8. sezon, 9. sezon. 9. Dokuz. sezon bekliyorlardı. Yani büyük ihtimalle devam edip etmeyeceği tartışılmıştır kendi aralarında. O yüzden ayrılan, kadrodan ayrılan işte oyuncular olmuştur. Ama bir ümit belki devam eder deyip de e, diğer oyuncular ya da bize şey yapmamak için, spoiler etmemek için. Hani sosyal medyalarında yok işte 9. sezon gelecek e, gelirse giden oyuncuların yerine işte başkaları gelir. Sonuçta Nathan Fillion duruyor falan filan gibi yazılar vardı. Bence belli ki yazarlara da hani biraz geç söylenmiş. de çok çok paldır küldür toplamak zorunda kaldılar. Evet. Bütün Oloxet muhabbetini evet. bir bölüme indirdiler. Ki yani bir buçuk sezondur aslında planladıkları büyük bir olaydı. Evet. Şeyin e, ne o herif işte bizim hatunla beraber seti araştıran bir sezondur Bodrum'da takılan herif. Ha ki Hani ondan şüphelenmemizi sağladılar başta. olan acaba bu de hmm. o işin içinde mi dedirttiler. Son bölümde dahi hala böyle evet. bir hani şüphe uyandırmaya devam ettiler ama sonra böyle mal gibi bağladılar. Bana öyle geldi açıkçası. Hatun zaten böyle son bir sezondur, bir buçuk sezondur bayağı sikinin ucuyla oynuyordu yani. iyi oynamıyordu. Nathan Fillion'da... Travestin mi diyorsun? Ya, neydi? Stana mıydı? Çok, çok da seviyorum Hatun'u ama yani gerçekten kötü oynuyordu. Çok istekli gö görünmüyordu. Bir de sanırım Senristler de çok iyi yazmıyorlardı Hatun'un oynaması gereken şeyleri. Çünkü neredeyse her bölüm, e, "Hoppa hadi yatağa atlayalım, da sevişelim muhabbeti dönüyordu." artık böyle ben olsam ben bile bayarım. Bu neden her bölüm böyle mi bitirilir amına koyayım derim yani. Netflix'in ayı gibi kilo aldığı son 2-3 yıldır zaten böyle bir artık hani herif zaten dizinin komedi unsuruyken birdenbire daha da böyle iyice palyaçolaştırdılar herifi falan. Benim canım sıkıyordu ama Castle yine de hani her zaman çok ne bileyim beni mutlu ediyordu izlediğimde o yüzden evet. seviyordum bir yandan da. Bir şeyi de seviyordum çünkü aslında hani ne bileyim vizyondaki filmlere veya o, hmm. o dönem güncel işte ne popüler oluyor, konu sen? mevzu neyse onunla ilgili bir bölüm yapıyorlardı mutlaka. Keyifli oluyordu o yüzden seviyordum yani. Ama gitti. Gitti. Gitti demişken yine en sevdiğim baş dizilerden Andayet'i e, bunu da iptal etmişler. Evet ettiler. Ki o zaten her sezon. İptal yani, mi değil mi deyip deyip böyle iptalden geri dönüp iptal döndü. edip de geri dönmüştü. O. Evet, ben o yüzden yine şu an hani <gülüyor> Unbeatable döner mi acaba diye düşünmüyor değilim. O bir kez olur. Bir defa olmaz. Zaten son sezonun tamamen live olması bence çalışmadı dizide olmadı. Dizi iyice sikti yani. Bence live konsepti fena değildi ama bilmiyorum. E, dizide sanki yazar yok gibiydi orada. kendi Herkes improv yapıyor gibiydi. Doğaçlama yapıyor gibiydi. O yüzden bir biraz sıkıntılıydı tabi. Bir de live olunca yani <gülüyor> sürekli aksamalar oluyor. Repli'nin unutan olduğu anda böyle bütün trafiği evet. yok oluyordu dizinin. E konu, Birisi gülüyor falan filan. Birbirini devam et, hani devamı olan konular işlenemiyordu öyle olunca. Sürekli abuk bu konuklar alıp onlar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı falan. Olmadı yani. Karakterlerin gelişimini sağlayamadılar live olunca. O yüzden son sezon biraz can sıkıcıydı. Ama bir yandan da dediğim gibi beni nadir mutlu eden dizilerden de o da o yüzden seviyordum. Üzüldüm. Ya Limitless şu anda mesela Limbo'da. Limitless'in iptal olması çok saçma olur ama yani. Dönüp dönmeyeceği belli değil. Ee, bir yaban şey başka bir kanala satma gibi durumları varmış. Ha, yani ne Limitless diyeyim? ABC'de miydi NBC'de miydi? Limitless NBC'deydi galiba. Valla bence bütün sezonu baştan sona çok iyiydi Limitless'ı. Ben çok sevdim. Ben... Çok keyif alıyordum o diziyi izlerken. Yani e, diziye ilk başladığımda birazcık daha film gibi olsun birazcık daha ciddi olur belki falan diye başlamıştım. Ama hani yarı komedi dizisi olarak da bence gayet iyi işleyen bir diziydi. Evet evet. Yani şeyde beceremediklerini bunu da becermişlerdi. E, Minority Report'ta. Onda mesela hani komedi olması sırıtıyordu. Garip duruyordu bence. O limitless bayağı çalıştı o. Komikti de çünkü. Yani bir de o çizgi roman kafası ha. işler e karakteri iyi yarattılar bence orada o şey karakteri neydi çocuğunu da fin Finch Finch di diyesim geliyor mu? Değil mi zaten Finch mi? Ne bileyim ben yanlış hatırlıyorum ya genelde böyle şeyleri. Yani onun yani aslında işte böyle Brian Finch ya doğru. Ha, yani garip garip kimsenin bilmediği müzik gruplarını dinleyen işte e, sürekli o takılan bir herif olması, kafasının da böyle her zaman iki karış havada olması ve bunun enzitiyle de böyle bir coşması falan çok hoştu bence. Her şeyi böyle diyagramlarla panor şeylerle kukularda, maketlerle falan anlatması. anlatması. Belki de işte şey sıkıntı olmuş olabilir. Hani ilk başta onun komedik unsurlarına karşı FBI'nin diğer elemanlarının yani sıkı bir kontrast oluşturuyorken, hani sizler devam ettikçe onlar da hani hafif gevşemeye işte komikleşmeye naz bile, hani onu kabullenmeye başlayınca bir çatışma bitti tabii. Çatışma bitti biraz bindi. evet. Cıvıklaştı dizi. Ama sonra tekrar toparlamışlardı. Mike öyle mesela. Tamam hani ilk başlarda lan bu herif bizim ismilerimizi söylemiyor diye trip atarken onları da işin içine dahil edip diyalog vermeye başlayınca ya biz seviyoruz bu çocuğu ya falan filan moduna girmeleri falan. Ama bir yandan da izleyici onu bekliyordu işte. Yani izleyicinin beklediği şekilde hareket ettiler bence senaristler yani. Ya yani ben şikayetçi değilim açıkçası. Hı. Ama dediğim gibi hani biraz eee dizinin çılmasına da neden olmadı değil. Yani çok ciddi bir e, rakip veya işte bir e, zorluk yokmuş gibi bir durum haline geldi. Çünkü dizinin son birkaç bölümünde bile <gülüyor> Legion of Whom'u o şekilde tanıtınca hiç ciddiyeti kalmıyor. Ulan bu herifler dünyayı ele geçirecek, işte e, senatörü devirecek, işte ulan enziti kullanan böyle devletin çeşitli yerlerine sızmış Zivilyon tane adamdan bahsediyoruz. Ama He. bir Pothead'in gözünden izliyorsun diziyi sonuçta bir yandan da yani. Evet ama işte işte o zorluğun bir ciddiyeti olmayınca belki de insanlar sıkılmıştır. Yani ben sonuçta önüme ne izleyen bir insan olarak çok keyif alarak izledim ama yani ben farklı perspektiflerden düşünmeye çalışıyorum. Böyle bir şey yaşanmış olabilir belki diye düşündüm. Sonra uh, Agents of S.H.I.E.L.D. sezon finalini yaptı. Agent Carter dönmeyecek. Carter iptal ettiler Evet. evet. Ben ikinci sezonu hiç izlememiştim. İzlemek de istemiyordum. Yani e, arı, arayacağım bir şey değil. Yani Agent Carter. Ya Agent Carter konusunda en başta da söylemiştim. Tekrar yenileyim onu. Yani ben keşke Agent Carter'ı ayrı bir dizi yapmasalardı da e, ne bileyim Agents of Shield içinde arada bir flashback bölümü gibi hani ne bileyim 4-5 bölümde bir belki ayda bir bir bölüm Agent Carter yayınlayabilirlerdi gibi düşünüyordum. Çünkü şeyden sonra hani oradan sonraki, tutarsa spin offunu yaparlardı falan hani olurdu. Bence şey kafası iyiydi. Kaptan Amerika DVD'sinin sonundaki e, Agent Carter şeyi kısa filmi çok iyiydi. Ben onu çok beğenmiştim. Hani o şekilde dediğin gibi ne bileyim işte ayda bir e, hani kısa film şeklinde yani 35-45 dakikalık kısa filmler şeklinde yani orta metraj oluyor tabi. Agent Carter hikayesi anlatılabilirdi. Evet. Çok rahat. Gayet yedirilirdi. Böylelikle Agent of Shield'da da biraz bir nefes alanı doğardı senaristler içinde. Bence yedirilebilirdi yani. şeyde de iptal ettiler. O da şeye gitti. Arada kaynadı. Marvelous Most Wanted'de. Yapmayacaklarmış. Karakterleri çıkardılar. <gülüyor> Agent of Shield'da size yeni dizi yapacağız diye. E bu oldu ama. Ya. Yani X-Piles'de denediler. Hmm. Olmayacak. E, Zamanında Supernatural'da öyle bir spin-off için... Yeni karakterler hmm. tanıtmışlardı. iptal oldu olmadı. Neyse hatırlamıyorum. Ee, ondan sonra Agents of S.H.I.E.L.D. son iki bölüm özellikle sondan bir önceki bölüm. Yani son iki bölüm final iki saatlik yapıldı iki bölüm halinde. 21. bölüm çok iyi bir bölümdü bence. Yani Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.'ün şu ana kadar çekilmiş en iyi bölümü olabilir. O, Civil yani. War sonrası bölümden bir sonraki mi? Ya bir ya iki sonraki. Evet. Hayır, şey anlamında, hem yönetmenlik anlamında hem oyunculuk anlamında e, iyi bir bölümdü. Final bölümü, yani 22. bölüm o kadar iyi değildi. Adamların şeyleri çok değişiyor. Çok garip bir e, şeyye şahit oluyorsun. Belki dikkat edenler de fark etmiştir. Oyunculuklu, şey oyuncuların oyunculukları değişiyor. Peş peşe iki bölüm izli izliyorsun. Yönetmenlere göre evet. değişiyor. <gülüyor> yani o 21. bölümdeki herifin yaptığı bayağı takdir ettim başarılı buldum hani spoiler olacak tabi ki Agents of S.H.I.E.L.D.'ın bu bölümün yani şey e, sezon finali bölümünde after credits sahnesine tekabül eden sahnede Coulson artık direktör değil şey, e, Daisy de şey e, S.H.I.E.L.D.'dan ayrılmış tek başına takılıyor böyle şey e, emo grunge e, simsiyah saçlar farklı makyaj falan yeni direktör kim muhabbeti var? Thor'da şeyin döneceğini yani en azından görüneceğini biliyoruz e, sen söyle. Nick Fury'nin. Ee, Avengers 2'de zaten Heli Carrier'da adam bir geldi gitti. Acaba Nick Fury direktörlü pozisyonuna geri mi döndü muhabbeti var şu an internette. Yoksa Maria Hill mi? Yoksa Civil War sonrası gerçekten Tony Stark direktör olmuş olabilir mi? Ki en düşük ihtimal verdiğim olaylardan biri. Ama böyle bir muğlaklık var ve bunun hani 3 fikir de çok eğlenceli bu arada. Evet kesinlikle. Yani şey daha olası geliyor bana Maria Hildense'nin ilk biri. Ama fikran üçü de çok eğlenceli Tony Stark. Fikir olarak da hani belki imkansız diyebileceğimiz zorlukta ama neden olmasın Hayır yani, yani kendisinin görünmesine gerek evet. yok. Direktör Stark deyip adından bahsedecekler sadece. Arada bir gösterebilirler de yani. Hani... Yani arada bir göstermek çok pahalıya patlayabilir ee, dizi için. Sezonda bir yapsınlar yani bileyim lan. Şerefsiz o kadar para istemeyi versin yani. Şerefsiz ama. <gülüyor> <gülüyor> Sherlock Holmes çekecek o şimdi. Evet. Neyse e, öyle bir durum var. O, o güzel bir sürprizdi benim için. Tony Stark olursa çok acayip olur. Yani Infinity War'dan çünkü o zaman çok acayip apacayip şeyler beklemeye başlarım. Maria Hill olursa da hiç şeyim olmaz. Çünkü kobis Maltus özledik yani. Evet. Bir Düzenli bir dizide oynasa da her, her hafta görsek dediğimiz kadınlardan. Fena olmaz bence. Yani ben Legends 3 olabilir diyorlar. Çok takip etmiyorum biliyorsun. Aha. Ama hani ne zaman bir yeni Marvel filmi gelse bir bağlantı durum söz konusu olsa bir dönüyorum. Bir öncesi ve sonrası izliyorum mutlaka ama sonra tekrar bırakıyorum açıkçası. Yani bir türlü sevemedim olmadı. Bence Daisy iyi oynayan kız iyi oturdu. Hani oyunculuk olarak da oturdu. Hem karakter olarak da oturdu. Şey gibi geliyor bana de ilk sezondan sonra ikinci sezona geçtiğinde Sami e, karakteri nasıl oturmuş olduğunu fark ediyorsun ya. Çünkü o sezon boyunca hakikaten antrenmanını yapmış. İşte hani dövüş koreografilerini iyice benimsemiş. Ne bileyim karakteri benimsemiş. Tabi tabi artık bu dizi benim dizim diyor. Onu evet, görüyorsun. Evet. Havayı görüyorsun. Yani. Yani burada da onu görüyorsun yani. Geçen sezonlara kıyasla özellikle bu son sezon zaten tamamıyla onun üzerine kurulu olduğu için. Gerçi bütün dizi onun üzerine kurulu da. Özellikle bu son sezon işte bu Inhuman olayından sonra tamamıyla e, dizi onun dizisi olduğu için. Onun altından kalkabilmiş onu görüyorsun. Ve ben gayet beğenerek izliyorum şu anda. Yani bitti gerçi. Ne olacağını filmde mi göreceğiz yoksa dizide mi göreceğiz diye. Evet. Onu bilmiyor olmak. bu evet. işin sürprizli kısmı güzel evet, dedik. Evet. Her zaman öyle. Agents of Shield'ın zaten en büyük özelliği, özelliği o. Yani. Evet. Agents of SHIELD bitti. Ee, DC's Legends of Tomorrow da bitti. O da ilginç bitti bu arada. Ben onu da son günleri izlemedim henüz. Gerideyim bayağı Legends of Tomorrow'da. Yani ben Legends of Tomorrow'yu... Çok bayılarak izlediğimi de söyleyemeyeceğim. Evet hiç. ben de çok ayıla bayıla izlemiyorum. Ama yani çıtır çerezlik dizi olarak e, izlediğim bir dizi. Ha tabii de şimdi Supergirl CW'ye geldi. O işte çok büyük... Yıllık her sene böyle büyük crossover'lar yapacağız falan filan diyorlar. Hepsi tabi Berlanti gerilerin olduğu için. Ya orada da şey sorunu var e, teknik olarak. Hani Supergirl'un olduğu evrenle diğerlerinin evreni farklı. Yani CBS Crossover'unu yapmak için öyle bir yöntem bulmak zorunda kalmışlardı. İşte Flash çok hızlı koşarken bir gün e, zıp diye işte paralel evrene geçiyor. Asiktir sen kimsin ben Supergirl'um bilmiyor musun beni? Yo ben de Flash'ım sen benim bilmiyor musun diyor. Yo diyor. Öyle bir e, şekilde konumlandırmışlardı. Şimdi işte o crossoverları vırları, zıvırları yapmak için hani bir şekilde bu evrenleri birleştirecekler mi? Yoksa Flash aracılığıyla sürekli bir paralel evren arası geçişler mi olacak? Onu merak ediyorum ben. Çünkü Crysis'e doğru çok bariz bir şekilde gidiyor Flash. Bir de şimdi ben şeyden umutluyum açıkçası CW'ye geçtikten sonra Supergirl'de belki hani senaristler bir değişiklik yapılıyor mu bilmiyorum ama e, belki hedef kitleyi biraz daha yaş olarak yukarı çekerler. Evet. Ondan mutluyum çünkü yoksa ben yine Süper izlemeyeceğim. Yani çünkü harbiden teenage bile değil. Teen kız çocuklarına bildiğin yapıyorlar dizi ama bir yandan da Marshmello Antrı falan var dizdenin. Red Tornado Red falan. Tornado da gözüküyor. Bilmem ne hani Hani Flash crossover'ı mesela gayet eğlenceli, gayet hmm. keyifliydi. Bir de iki, iki karakterin, iki oyuncunun arasındaki şey de üzerindik. Evet. Ben güzeldi. kızı beğeniyorum aslında. Ben de kızı beğeniyorum Hani Kızla ilgili bir sorunum yok. Melissa Beno'a mıydı? Senaryo, ha, şey yani. Ama senaryo, evet. karakterler vesaire hani... Şeyi kurtarabilirler ama. Flokart şeyin sevgilisi, Kalistik. karısı. Ha. Hmm. Dönmeyebilirmiş dizi. Ha. O aradan çıkarsa onun... Getir, e, zorlayacağı değişiklikler nedeniyle hani illaki bir şeyler değişmek zorunda kalacağı için hani o arada da o senin dediğin ayarlamaları yaparlar mı? Yani iyi bir fırsat olabilir onlar için. Çünkü CW kitlesi açıkçası biraz daha şey bir kitle. Yani bin senedir. izleyen kitleden bahsediyoruz. Yani evet daha teenage ve hmm. hatta işte young adult teenage ve üstü bir kitle. O yüzden ona göre bir ayrılma yaparlar umarım diye düşünüyorum yani. Adamların çok fazla yeni dizisi yok önümüzdeki sene. Yani evet. var gerçi 4-5 tane var da. Şöyle bir stratejiye gitmişler. Haftanın her günü Anchor Saat dedikleri tamam mı? Yani çapa saati dedikleri hani atıyorum 7'de başlarsın televizyon izlemeye. Hangi kanalda kaldıysan o kanaldan devam edersin ya. İşte o yüzden Anchor Saat'i diyorlar. O saate işte ya bir süper kahraman dizisi ya da işte Vampire dizisi koymuşlar. Ve haftanın her günü ya işte Flash, Legends of Tomorrow Arrow, Supergirl Supergirl pazartesi bir de işte şey Vampire Diaries Hı -hı. şeklinde gidiyor. Yani aslında o hedef kitliği için her gün izleyecek bir şey üretebilmeyi başarmışlar Hı -hı. ve bunların da odağında Berlanti'ler var. O yüzden bu sefer yani olduğundan çok çok daha fazla şey yetki vereceklerini düşünüyorum Berlanti DC'nin. Ab, Dört tane şeyim var. <gülüyor> Süper kahraman dizim var artık tek kanalda. Yani ne bok yersen ye diyeceklerdir. Yani çok acayip şeyler görebiliriz. Çünkü Legends of Tomorrow'u çok güzel bir şekilde ya da ümit verici bir şekilde bitirdiler. Ben bu sezonu hani dediğim gibi çok ayıla bayıla izlemedim ama e, Justice Society of America soktular bu. son bölümde. Son bölümün son sahnesinde. Our Man geldi. Yani bu siz, e, ikinci sezonun tamamına yayılan bir şey olursa ya da ne bileyim oradan Spin-offla Justice League, of, Justice Society spin-offu çıkarsa çok şükela şeyler olabilir diye düşünüyorum ve Armen'de kim oynuyor? Suicideki çocuk oynuyor. Ah, ilginç. Ha evet, tabii bunu biliyordum. <gülüyor> Haberini yapmıştık zaten gelecek diye diziyi. <gülüyor> Ama kim olarak geleceğini söylememiştik sanırım o zaman. Böyle şeyler olacak, güzel olacak bence. Legends of Tomorrow'ı biraz daha toparlarlarsa. Çünkü ufak ufak bazı şeyleri de ilerletiyorlar. Mesela Firestone çok dandik bir karakterdi aslında dizi boyunca. Evet. Ama yeni yeni işte transmutasyon olayına da girdiler. Yani maddeyi değiştirebiliyor moleküler yapısını, atomik yapısını. O olaya girdiler. Son bölümlerden bir tanesinde e, Snart kendini feda edip ölüyor. Çok ama Break'e gidiyor. Prism break e geçiyor. <gülüyor> ama şöyle bir şey de var. Sonuçta şey, e, diğeri de geçiyor Prism belki evet. ama o ölmedi. <gülüyor> Şöyle bir şey yapacaklarmış. Büyük ihtimalle işte o zaman vortexi içerisinde bu herif böyle kaybolacak. Tamam mı? bir yerlerde çıkıp çıkıp duracak. Ve bütün dört e, dizi arasında sürekli gezinen bir karakter olarak hmm. kullanacaklarmış onu. Makul, hmm. mantıklı, güzel, eğlenceli fikir Aynen. yani. O, o güzel. Tabii böyle şeyler var. Flash'ta neredesin bilmiyorum da. Önümüzdeki hafta finali onun da. Flash'ta şeyim up to ya Flash'ta. Hmm. Flash'ın mesela son bölümünde herif inanılmaz optimist bir karaktere dönüşüyor ya. Hmm ve e, internette de şey söylemleri var. Hani e, yapımcılar diyor bu karakter bu optimizmini bundan sonra hiç kaybetmeyecek ya da bu bu temel üzerinden Hı -hı. gitmeye devam edecek. Ve bu bana şeyi sürekli çağrıştırıyor. Black da bu herif mavi lantern oluyor ya Hı -hı. o optimizmi yüzünden oluyor zaten. O ümidi yüzünden. Hani oraya doğru bir şey mi var? Çünkü Crisis'le şeyi bağlayacaklar mı yani Black Knight hikayesini? Flashpoint yapıp belki bütün dünyaları bir araya getirebilirler. Böyle şeyler geliyor aklıma ve hoşuma gidiyor. Ya biz daha Flash başlarken bunu konuşuyorduk Hı -hı. zaten. Hatta güzelin sezonunda evet. evet crisis kelimesi geçiyordu. Ha, aynen öyle. Ve hani rebirth'ün de aslında Dandelion'un tabiriyle crisis artı yeni 52 olacağı söyleniyor. Yani ikisinin karışımı bir yenileme çizgi roman e, serilerinde ikisinin karışımı bir yenileme olacağını söylemişti Didi. Bu bağlamda da hani uygun bir yol olmuş gibi görünüyor. Peki yani şimdi dizilerden biraz uzaklaşmış olacağım ama ile ilgili şu an internette dönen okumadım daha hiçbiri okudun mu? Hı hı. Ya, çok acayip bir şey var. Ee, i̇lk sayı birkaç dergiye işte mecraya gönderilmiş Rebirth 1 ve Reddit'te şu an bazı sayfaları dolaşıyor. Hı. Bir panel var bilmiyorum şimdi. Büyük bir spoiler aslında ama Kızıl Voliwest var. Bruce Wayne'e sesleniyor. Bruce diyor işte Batman'e sesleniyor. Ne yapıyorsun falan yardımın lazım falan diyor. Sonraki hı. sayfada şu böyle taşların arasından bir e, watchman şeyi e, pini vardır ya Hı -hı. işte sarı İsmail kan sıçramış. Onu çıkarıyor böyle taşların arasından yıkıntıların arasından ve yeni 52 evrenin aslında işte bir for watchman doktor menetto'nun 4. sayıdaki işte doktor menetto'nun yarattığı e, böyle hani eliyle parlayan bir şey yaratıyor, bırakıyor ya evrene. İşte yani belki ben ileride, okumadım o, belki ileride işte güzel bir şeye dönüşürsün. İşte birlikte güzel bir... Bir şeye dönüşürüz falan gibi laf ediyor. Yeni Eylik evrenini de Doktor Menet'in o, o sayıda yarattığı evren olduğu falan konuşuluyor. Yani de böyle bir şeye bağlayabilirler mi? İşte New 52 evreni oydu falan filan bak. Çünkü bir, Watchmen tayfasının tamamını da şu an ile beraber DCU'nun içine alıyorlar. Aslında Bunlar konuşuluyor. İlginç, i̇lginç şeyler olacak gibi görünüyor. Neyse çizgi romanlardan dizilere geri dönelim. Evet. Başka biten diziler arasında... Ne bitti? Supernatural önümüzdeki hafta bitiyor. Blacklist'ten bahsettik değil mi? Blacklist bitti. Green bitti. Ben Green'i çok seviyorum bu aralar. Ben izlemiyorum Grimm. Yani eski... Ben ilk sezonunda bıraktım. <gülüyor> eski Supernatural tadını alıyorum. Hani çok metalaşmadan önceki Supernatural tadını alıyorum ben Green'de. Birazcık da böyle gereksiz e, aile drama olayına girdiler ama... Yine de güzel gidiyor bence. Ooh, Agency of Shield'dan bahsettik. CSI Cyber bitti abi. Ayrıca iptal edildi. Bütün CSI'ler <gülüyor> bitti. Yani televizyon. yok. Evet artık CSI yok CBS'te. <gülüyor> öyle bir durum var. Ha, Big Bang bitti. Evet Big Bang bitti. Ben açıkçası onun da sezon finali biraz sönük buldum ya. Ben izlerken sezon finali olduğunu fark edildim. Evet değil mi? değil mi? Yani evet. o derece sönük bir sezon finaliydi. Ondan sonra Vampire Diaries bitmiş Haberimiz yok Ben Vampire Diaries'i sanırım 2 sezon Falan izleyip daha fazla Ben hiç izlemedim ya bir, bir, bir iki bölüm izledim galiba ondan sonra Baya izledim falan. ya baya 2 veya 3 sezon izlemiş olabilirim yani Originals falan zaten izlemiyorum Evet Sanırım Senin çok sevdiğin Grandfather Evet iptal edildi Benim çok sevdiğim Grinder iptal edildi Evet Eee <gülüyor> <gülüyor> Grey's Anatomy bitmiş. Grey's Anatomy bitmiş dediğin sezon finali yapmıştı evet. ya o. Yani o, o Grey's Anatomy bitmez çünkü. Yani. Ben geçen merak ettim. Ben Çünkü bayağı izledim Grey's Anatomy'yi. Şu anda kaç? 11. sezon mu ne? Öyle bir Hacı şey vardı. Ben herhalde 7-8 sezon izledim o diziyi. Sonra izlediğim hani hikayeyi nasıl devam ettirmişler acaba bu, bu insanlar falan diyerek Wikipedia'da işte bölüm özetleri var ya Hı. onları okudum. Baya McTreme'i e, ölmüş. Hmm. Onun yerine kız kardeşi gelmiş. Acayip Töcüm, acayip... Grey's baya bildiğin şey ya. Brezilya dizisi evet. kıvamında devam etmiş. Yani şu anda şey. ne oluyor ne bitmiş hiçbir şey bilmiyorum. Ben geçenlerde yanlışlıkla bir bölümünü indirdim. Başka bir şey indiriyorum diye onu indirdim. Nasıl becerdim bilmiyorum da. Ben ilk iki sezonunu falan izlemiştim ben açık konuşayım. yani sonra, Sonrasında ara ara böyle hani işte anlattırarak ara ara bölümler indirip izliyordum ama yani son 5 senedir herhalde hiç izlememiştim. İşte geçen indirdiğim bölümü bir açtım. Abi lan neredeyse kimseyi tanımıyorum. Ne oluyor? Kim bunlar? Ne yapıyorlar? Bir de ara ara onlar da böyle fantastik bir bölümler yapıyordu ya. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Bazı şeyler hiç değişmemiş. Hmm. ve Bazı şeyler o kadar çok değişmiş ki. Aynı dizimi Değil mi? Böyle bir insan bir afallıyor. The Catch... Ya şu an televizyonda benim gördüğüm şöyle birkaç tane böyle büyük e, şey var. Yapımcı var. Amerika televizyonu sektöründe. Bunlarından bir tanesi Shonda Rhimes. Yani bu e, skandal, Grey's Anatomy, uver uver, how, how to Get Away with Murder. İşte o Shonda Rhimes'in son dizisi The Catch. Birazcık daha böyle Ocean's Eleven kafasında hani hırsızlık, e, hırsızın peşindeki detektif hikayesi. Bunlar aynı zamanda sevgililer. Yani beklediğimden daha iyi çıktı. Yani çok böyle oturup böyle full tatmin olabileceğim bir dizi değil çünkü her şekilde işin içine işte o Brezilya dizisi unsuru girdiği için şundan rahatsız dizilerinde. Hırsız Hatun mu? Yok, hırsız olan. Hı. Hırsız şey e, Six Feet Under'daki. Ondan sonra Hatunu çok beğeniyorum aslında. Şey o The Killing'deki Hı. kızı saçta. Onu böyle çok böyle duygusal olarak, e, yani duygusal ve güler yüzü görmek çok garibime geliyor. Benim. Çünkü çok soğuk karakterleri evet. canlandırıyordu hep. Onun izleme böyle bir ilginç bir keyif verdi. Hani Olmaması şey gereken bir şey izliyormuşum gibi. Sen hatırlar mısın? 80'lerin sonları 90'ların başlarında Cats Eye diye bir anime vardı. Böyle e, bir kafe işleten 3 genç kız. Hı -hı. Cadı mı bunlar? Yok. E, hırsızlar. Hı. Yani işte elmas çalıyorlar falan filan. Ve sürekli böyle şey işte kostümleri giyip abuk subuk hareketler yapıp. İşte hayatta giremeyecekleri saçma sapan müzelere girip buralardan bir şeyler çalan işte geceleri hırsıza dönüşen böyle hı üç kız kardeş bunlar. Bir de e, bunlardan birine aşık olan bir polis var. Hem işte bu Cat's Eye dedikleri ekibi yakalamaya çalışıyor aslında ama bir yandan da onların kafelerinin işte müdavimi falan bir polis. Yakalamaya çalıştığı kişilerin onlar olduğunu bilmiyor falan. Hani hı hı hı. Çok güzel animeydi. Zaten şimdi Cat's deyince onu hatırladım. O şekilde başlıyor zaten. Adını hatırlayamadığım Six Feet Thunder'daki herif bu Özel dedektifin, özel dedektif dediğim de private dedektif. Hı, o derece. Yani evet. Polis değil. Polis yani. değil yani. Sevgilisi olarak bir buçuk ilk birlikte yaşıyorlar. Hı. O arada da işte müşterilerini dolandırıyor bu herif. Ondan sonra bir sürü işte dolandırıcılık, hırsızlık vesaire yapıyor. Ve bu herifin sürekli peşinde bu kadın. Meğer işte, işte nişanlısı çıkıyor falan filan. Büyük bir olay oluyor. Bu herif ortadan kaybolmak durumunda kalıyor. Fakat hani klasik Shonda Rhimes e, dizisindeki dizisi olduğu için o büyük olaydan hemen sonra gidip aslında bu bendim falan diyor. Ve <gülüyor> Twist'in, Twist'in Twist'ini işte her bölümde yaptıkları için hani onları izlemek artık birazcık bayıyor. Fakat ne bileyim yine de Ben severmişim eğlenceli. ya. Ben izleyeyim Keç'i. Keçi eğlenceli. Peki yine böyle fix, hızlı tempo mu gidiyor. Evet. İyi. Yani. Ben her to, de çok severim çünkü. Yani. Evet, how to get away with murder kadar e, o kadar hızlı olamaz. Ya, yani, zaten hiçbir şey. <gülüyor> how to get away with murder'ın hızı değil de bir sürü şey aynı anda oluyor ya orada yani ben öldürmedim sen öldürdün fakat benim geçmişimden şu vardı aslında lezbiyendim ama değilim falan 15 tane hikaye akışını aynı anda veriyor ya. o çok görüyor beni bunda o kadar değil ben izleyeyim keçi keç, izle. şimdi ufak ufak yeni gelecek dizilere başlayalım Evet evet yani çünkü zaten hani dizi finalleri podcast'te ayrıca yaparız diye düşünüyorum ben çünkü daha hepsi bitmedi hı hı. hepsi bittikten sonra girelim oraya bu arada son şey diyeceğim ya. Bu Blacklist'te yani keşke bunu başarabilmiş olsalar diye ümit ediyordum Ama başaramadılar. Hani kız öldü ya. Hı -hı. Öldüğüne inandın mı peki sen? Yok. Değil mi? Ama zaten niye inanasın ki yani? Hayır yani. <gülüyor> ama ona çok o kadar çok ilginç verdiler ki. <gülüyor> Kızın öldüğüne bizi ikna etmek için. Ya ben Reddington'a çok üzüldüm. <gülüyor> Herif, Gitti. Ağladım ağladı. Dünyadan koptu. Dönmeyeceğim geri falan filan dedi. Ondan sonra intikam için döndü. Meğer ölmemiş. Yani o hasiktir. Ölmemiş lan bu kızı da bize dedirtemedikleri için üzüldüm yani o. Neyse. Onlarca zaman... yeni dizi geliyor abi. Yani şöyle Fox'tan başlayalım derim bana. Fox'tan başlayalım. Hadi Fox'tan başlayalım. Başlayalım çünkü hani Little Weapon geliyor. Little, little, little weapon. weapon. Ben Oyuncu tercihlerini çok beğenmedim. Ben beğendim ya. Yani, ben fragmanı da çok beğendim. Hayır ben şey e, tamam, fragmanı hani beğendim. Yerine koyamazsın kimseyi zaten çok kolay Standing bir şey. Penny Glover ve Mel Gibson'ın yerini dolduracak oyuncular değildi. Değiller onun. tabii ki değiller. Ama şey tip olarak da hani Riggs'in o sikerler hayatı hani o palyaço maskesi altında saklıdır ya onun acısı. Hani dünyaya karşı mutlu vurdum duymaz vesaire. Bu herifin yüzü çok ciddiymiş gibi geliyor bana. O vurdum duymazlığı çok veremiyormuş gibi geliyor. Buna ben de aksine tam o yavşak tipi bulmuşlar dedim ya. Yani yeterince yavşak değilmiş gibi yani. <gülüyor> Bence geldi. çok yavşak ve çok bir piç duruyor herifin. Yani. Genel olarak zaten televizyona uyarlayacaklarında hani karakterleri birazcık daha sığlaştırmak gerekiyor. Çünkü uzun bir süreyi yeyerek oluşturacaklar o karakterleri. Yani senden ilk, ilk işte 15 dakika içerisinde o karaktere işte sarılıp 2 saat içerisinde bütün olayı almanı beklemiyorlar sonuçta. Hani fragman hoşuma gitti. Zaten hani filmden bayağı şeyler var. Ee, şeyi de kaptan oynayan Elif'i de seviyorum zaten. Hmm. Ee, psikolog olan kız da Fast and the Furious'dan sevdiğimiz bir kız. Yani bence kadro hani o anlamda hani, televizyona uygun bir kadro. Ama yani... Danny Glover işte Mel yani Gibson'ın aşırı ikonik karakterler olduğu için orada henüz sindiremedim onu. Ama filmleri hiç bilmeyen bir nesne gayet uygun olmuş bence gayet gider yani. Evet. Bence iş yapar dizi kolay kolay da iptal edilmez gibi geliyor çabuk. Umarım ama diziyi böyle hani e, her sezonu ayrı planlarlar da yani patlarsa dizi... Ben şeye biraz üzüldüm. Benim en sevdiğim Nathan Whitton filmi ikinci filmdir. Hı. E, sebeplerinden bir tanesi hani Riggs'in geçmişini hani, konu alıyor olmasının Hı. Ötesinde hatunu da çok beğenirim Hı. Ölen karısını Ama işte sarışın değil de esmer yapmışlar falan. E, Farklı bir şekilde ölüyor yani, O biraz dokundu evet, Burada trafik kazası gelişiyor evet, hamileyken. hamileyken ikisi de ölüyor falan. E, Ama şey bilmiyoruz Fragmanda biz öyle trafik kazası gibi Böyle bir flashback verdiler ama Yani evet tabi Zinayete göre... bağlayabilirler ki muhtemelen bağlayacak vardır tabii. Öyle bırakmazlar onu yani bu arada Fox'a Fox, Fox sesine bakıyorum da bu arada, muhteşem. çok abi. iyi gidiyor. Muhteşem gidiyor yani öyle böyle değil. Hani ilk başlarda sallamayıp bırakanlar olduysa buradan onlara seslenmek istiyorum izleyin diziyi. İnanılmaz iyi gidiyor. Yani be. yazarlar o kadar iyi toparladı ki bu sezon. Yani bilmiyorum şeyi çok güzel analiz etmişler en azından e, senin benim gibi izleyiciler için. Çizgi romanları da okuyan evet. izleyiciler için. E, Korto Vahos soktular. Yani Strange'den son, yani Gotham'daki o absürt egzantrik villainlara bir kılıf uydurmayı başardılar. Evet. O o bence başlı başına takdir edilmesi gereken bir şey. Baya bence önümüzdeki sezon talon malon görürüz. Bana da öyle geliyor. Görelim de zaten. Lucifer da ben çok gerideyim, bilmiyorum ne oluyor, ne bittiyor. Ama gayet eğlenceli gidiyor. Eğlenceli de. Yani çok yavşak lan o herif. Ha, yani. <gülüyor> yani bence o kadar da yavşak olma <gülüyor> şeytan diyorsun. Hayır şeytanı bırak insan o kadar yavşak olamaz. <gülüyor> yani bir de bulaşıcı bir yavşaklığı var tamam mı? O da böyle çevresindeki herkes onun kadar yavşaklaşmaya başladı. O o hoşuma gitmiyor. Ama yani tabii sen şimdi bir yandan da bir erkek gözüyle falan izliyorsun. Hatunlar bayılıyorlar diziye. Herife de bayılıyorlar. Ve yani, bayılıyorlar diziye. Herif çünkü senin yavşak dediğin şey kadınlara göre bayağı charming bir şey yani. olabilir. Bilmiyorum. O kadar o kadar şey olamadım. Lezbiyen olamadım. <gülüyor> Scream Queens dönecek. Rosewood'u iptal ettiler mi? Yok. Devam i̇ptal mı? etmediler. Devam edecek. Bones büyük ihtimalle son sezon olacak bu sezon. İptal olacak diye konuşuluyor. Evet. Yani Bones Bones'un yeni sezonu gelecek ama muhtemelen son sezon olacak diye tahmin ediyorum. Yani yapacakları hiç bir şey kalmadı. Bizde. Bir de prosedürlerin hepsi ufak ufak bitiyor yani NCIS'lerde ana kadar gider bilmiyorum. Yani Criminal Minds'ın e yeni spin-off başlıyor. Yeni spin-off başlatlardı da o kadar kötü ki bir bölümünü yayınlamışlardı zaten. O kadar kötü ki Criminal Minds'in kendisi de zaten bitsin bence artık. Dur olmuş Kanal kanal. Neyse ya. işte tamam kanal kanal gidelim. Brooklyn Nine-Nine izlemiyorum. New Girls bırakalı çok oldu. New Girl'ü ben de bıraktım ya. Yani Zoe de Şenel için katlanamayacağım evet, bir seviyeye aynen, geldi. Aynen öyle. Brooklyn nine, -Nine ben daha bir <gülüyor> sonra bıraktım açıkçası. Aynen. Çünkü o da o kadar cıvık ki. Ama o herifin oynadığı Kuku diye bir dizi var İngiliz dizi. İzlemiyorsan izle tavsiye ederim. Ya ben o herifi hiç sevmiyorum. Yani o cıvık komedi olayına, hani onun da iyi yapıldığı zaman hani bir şey var izlenebilirliği var. Hani Jim Carrey iyi yaptığı zaman yine oluyordu. Ya işte Kuku da öyle bir tezatlık var mesela. Hani e, İngiliz dizisi aslında Kuku. Hı hı. Orada olan şey işte bir ciddi bir hani İngiliz ailesi kızları. Avrupa'ya gidiyor, üniversite böyle Erasmus tarzı bir şey için gidiyor galiba, böyle program için gidiyor. Orada hippy bir Amerikalı tanışıyor, evleniyorlar hmm. ve herife eve getiriyor. Biz evlendik falan. Ama herif yani hani hippy diyorum, kuku adını kendine kendisi koymuş falan. Ve hani seni o hiç sevmediğin dünyanın en yavşak tipini oynuyor herif. Büyük, büyük yavşak, büyük oros bir çocuğu yani herif. O yüzden ben çok eğleniyorum o düşünürken ba yani baba kafayı yiyor. <gülüyor> sürekli kafayı yiyor baba. Yani hatta şey durumu var. Bu eski Küçük Emrah filmleri tarzında şey olayı da var. Hani Recep'e para vereyim. Hı -hı. Kızını bıraksın, siktirsin, gitsin falan. Daha ilk bölümden mi, ikinci bölümden mi para da veriyor Elif'e. Bir tamam falan işte gideyim, geleyim. Parayı aldıktan sonra giderken böyle bir şey görüyor. Ee, böyle bir minivan bir şey. Aa diyor ki ben bununla işte kendi işte yapacağım bilmem neleri satarım falan filan. O parayı ona yatırıyor eve geri dönüyor. Hani <gülüyor> hem para alıyor hem gitmiyor yani. Böylelikle hani baba da tabii ben işte bunu göndermek için para verdim de diyemiyor ailesine ve kızına. O yüzden de ya işte iş kurması için yardımcı oldum ona <gülüyor> falan dönüyor iş. Böyle sürekli o herifin hani bundan kurtulmaya çalışıp iki arada kalıyor olması durum baya eğlenceli gidiyor. Yani 3 sezon oldu galiba bir de İngiliz dizileri zaten sezonlara olarak kısa kısa. 3 bölüm altı verin falan oldu. Yani öyle, öyle şeyler. Empire'ı ben izlemiyorum. Empire'ı ben de izlemiyorum ama Pilot şu anda dünyanın ben, en mi? çok izlenen dizisi Empire. Öyleymiş. Bir tek pilotu izleyip bırakmıştım. Ben Empire geri ben bile vaktim olmadı yani. Evet ben fena değil dedim ama ilgimi çekmedi. Hı. Yok kötü değil dedim. Yani. yani ne hale geldi bilmiyorum. ama Vaktim olmadı vakit ayırmadım yani, yani Empire'ı. Şey stereotiplenmiş karakter izlemeyi de sevmiyorum galiba. Çünkü orada da hani sonuçta CIA bir sürü insanın olduğu bir dizi. Ve orada da illaki stereotiplenmiş gangster adamlar var falan. Ben yok, devam ediyorum. Çekmedi beni. Rosewood mesela çok severek başlamıştım ama sonra çok geride kaldım. Şu an ne durumda dizi hiç bilmiyorum mesela. Sen devam ettin mi? Ben devam ediyorum Rosewood'a. Rosewood, Rosewood e, hani eğer şeyi birazcık daha e, sevebilsem Rose'yi. Yani Kessel'ın bir tık altına koyabileceğim bir dizi. Bilerek çok da sevdirmiyorlar ama karakteri ya bir yandan da. Yani bilmiyorum. Ee, şey olayı yani Kessel'ı sevmemin sebebi adam gerçekten o söylediği saçma sapan şeylere inanarak söylüyor ya. Tabii tabii. Gerçek hayatında da seviyor zaten. Evet. Nathan Fillion'ı tanıyor olmak zaten o açıdan daha da iyi. Ama bu herifin yaptığı her şey çok yapmacık geliyor. Evet. o yüzden bu herifin ben artık o hastalığı durumundan da çok sıkılmıştım açıkçası yani. Onu ne yaptılar, nereye bağladılar bilmiyorum ama hala devam ettiriyorlardır herhalde. Yani herifin e, genetik bir bozukluğu var. Yani ya da işte çocukken yani işte kalbinde delik, Kalbi de delikamına koymuşlar yani. De? <gülüyor> var bir şeyleri, gidecek bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Tıkamadılar yani kalbindeki deliği. Ya. E Exorcist geliyor. Exorcist. Ya ben beğendim açıkçası. Ya ben çok beğendim fragmanı. Ama şeye biraz üzüldüm ya. Cina Davis da ne ya. kadar yaşlanmış ya. Ama Cina Davis bayağıdır böyle. Bayağıdır böyle değildi sanki. Bayağıdır böyle Cina Davis. Üzgünüm ama öyle. Ki ben yine iyi gördüm öyle diyeyim sana. Yok ya ben direkt şey gibi gördüm. Bu kadının bir anneyi oynamaması gerekiyor artık. Büyük anne falan oynaması gerekiyor. Diyerek izledim. Biraz üzüldüm açıkçası. Bir fragmanın sonunda o ikonik müzik girdiğinde daha da gaza geliyorsun. Ya ben... E... Keşke o ihtiyar pedele birazcık daha ihtiyar kestetselermiş dedim. Onun dışında çok bir sıkıntım yok. Ee, kızı beğendim. Ben de beğendim. Küçük olanı. Hı hı. Melisa John Art'ın gençliği gibi hı, biliyor. Ben benziyor. O hoşuma gitti. <gülüyor> Son of Son <Torn> geliyor. Evet Son <gülüyor> Son. Bence güzel olacak bu. <gülüyor> çok geyik duruyor o hani animasyon hemen tarzı. Yani ve evet. gerçek Biraz dinleyi. Rick and Morty'i de gördükten evet. sonra hani o şeyden devam edeceklermiş gibi geliyor. Hani oğluna dev kuşalım. Sonra öldürmesi. mesela of Zorn. Valla hani yani kesin izleyeceğim öyle değil. Ben, ben de kesin izleyeyim. Çok, çok absürt çok eğlenceli buldum. Çünkü. Last Man on Earth devam ediyormuş. Ben bilmiyordum devam ettiğini. Last Man şey. on Earth ben izliyorum. Yani o da keşke İngilizler çeksemişti dipten bir e, biraz sığ bir Amerikan absürtlüğü olan bir dizi. Hı. Hani fena değil bence izlenebilir bir dizi ama böyle olmasa da çok arayacağım bir dizi değil ne anlatayım. ABC ikinci sayfaya geçmedik. Geçmedik, mi? bitirmedik bu Fox. Fox'ta işte 24 geliyor Abi, Yine, orada 24 Legacy. Bence rezaletti fragman. Ya yani ben açıkçası tipi tipi gördükten sonra hiç çocuk çok genç ve e, fragmanda o işte dövüş sahnelerinde falan da hani çok yalan gözüküyor hepsi. Hiç beğenmedim. APB diye bir şey geliyor. Ha APB ilgimi çekti benim. İlginç duruyor. Hı hı. Yani bir yandan da tabii şeytan tırsmıyor değil insan. Ya ben herifi seviyorum bu arada. Bu herifi. Ta şey zamanından beri. E, With zamanından beri. Abi APB'nin konusu bildiğin zengin bir herif. Bana bir karakol verin. Hı hı. Ben burayı teknolojik aletlerle donatayım. Bak işte suçu bitir bitirebiliyor muyuz? Hani pilot bölge olarak işte 13. presint kullanayım. Nasıl kimse? Hani O bölgenin karakolunu kullanayım. Donatayım işte burayı teknolojik aletlerle falan kafası ama. Şişt, şimdi bu Amerikalı orospu çocuklarının böyle genelde şeyleri oluyor. Ee, i̇nsanları önceden dizilerle filmlerle bir şeylere ee, nasıl diyeyim alıştırıyorlar tamam mı? Yani böyle bir sisteme yavaş yavaş. Karakolları zenginlerin. Pazarlamaya başlayabilirler yani bundan. Yok. Yani karakolları zenginlere pazarlama değil de e, bence çok uzak değil ben e, polisin özel sektöre geçmesi. Çünkü şu anda Amerika'da bildiğin e, hapishaneler özel sektör kontrolünde. Özel hapishaneler var. Yani adam e, kelle başına belli bir miktar para alıyor hükümetten. Ve bunun bir sürü zaten şeyleri oluyordu. Hani dizilerde işlenen konular. Hani yargıçlara para verip işte bize adam gönder vesaire vesaire. Yani orada özelleşti Amerika'da. Sayılır. İşte hapishane özelleşti. İşte Abi, polisin özelleşmesi bence çok da şey yani. Hoş bir fikir değil ama. Ya hoş bir fikir değil tabii ki. Ama bence gerçekleşecek bir şey. Bence. Bir yandan da dediğim gibi dizi ilginç görünüyor. Benim hoşuma gitti. Konsept izlerim gibi duruyor. The Mick. The Mick var. Valla ben. The Mick eğlenceli, eğlenceli görünüyor. görünüyor. Ben ne yalan söyleyeyim izlerim gibi geldi. Çünkü beklediğim kadar abartı bir nasıl ya abartı tabii ki de yani çok sığ bir abartısı yok hani Konusunu karakter açısından sadece söyle de bari konusu ee, şey ablasının evine gelen bir loser bir kadın var <gülüyor> ablası ve e, enişlesi tutuklananca çocuklarıyla baş başa kalmıştır ablası kurulu. ve eniştesi çok zengin onlardan evet, para istemek için geliyor aslında evet. Ee, Onlar ve... tutuklanınca bu ailenin çocukları bunun üstüne kalıyor gibi bir durum. O hani bir gece bakması gereken dört tane çocuk üç, üç üç çocuk, üç çocuk, bir de bakıcı, bir de bakıcı. Evet. Bakıcı da ne? Şey, Alba. <gülüyor> <gülüyor> Latin olduğu için Alba adı. <gülüyor> bakıcı çok iyi ama yani. Şey seviyesi güzel bence. Çünkü bunu tek kamera şey üstüydu içinde de çekebilirlerdi. Yani sitcom kafasında. Ama bayağı bildiğin şey yani. Bir drama prodüksiyonu var bu dizide. O da belli ediyor kendini. Pitch'i aslında Pitch'in şeyini izlemedim galiba ben fragmanını koydum ama <gülüyor> hiç ilgimi çekmedi. Ben izledim Pitch'in fragmanını. Açıkçası elim gitmeyerek tıkladım ama fragmanı izledikten sonra fena da değilmiş dedim ama yine de izler miyim? Açıkçası bilmiyorum. hani hep Bir şey söyleyemem. Hani, çok boşta kalmazsan izlerim herhalde. Beyzbol falan zaten çok ilgi çeken bir şey değil benim. Ya, muhtemelen ben pilot bölümünü izlerim. Pichet de olay şey e, erkek ligine kadın, e... gelen ilk kadın transfer hani konu o mevzu ilginç çünkü işte bu ilk kadın geliyor işte lige, ilk maçına çıkacak falan filan baya böyle bir hani medya bilmem ne Hı -hı. bütün Amerika aklanmış falan her, herkes heyecanla o anı bekliyor falan rahatın ilk maçına çık ilk atışlarını yaptığında sıçıyor baya sıçıyor yani ondan sonra da işte babası da e, eski beyzbolcu falan. Babasıyla işte Hatun arasındaki ilişki üzerinden çok anlatılıyor belli. Dizi çok oradan yürüyecek yani belli ki. Ama çok... ikinci maçına çıkıp çok iyi atışlar yapıyor babasıyla işte bir antrenman falan yaptıktan sonra kafası rahatladıktan sonra falan filan. yani Proudman onu gösteriyor açıkçası. Yani. Ama çok açıkçası dedim ya. Açık konuştuğum iyi oldu. Yani beyzbol aslında... Benim hiç ilgimi çeken bir şey değil. Bir spor değil yani. Yani Hiçbir spor zaman oldu. olarak hani kadın... Tabii ki fiziksel güç anlamında kadınların erkeklerle eşit rekabet edebileceği bir spor değil. Fragman ama da zaten bu, bu dönüyor bu muhabbet. Ama şey e, statik bir spor. Ve e, i̇şte babası kıza şey diyor. Bak diyor hani biyolojik olarak fiziksel olarak zaten kadının bu ligde yer alması zaten çok, yani kolay bir şey değil. Zaten rekabet edebileceğin bir ortam değil aslında. Ama bunu aşmak için diyor bizim elimizde bir şey var. Ne var diyor kız. İşte farklı bir atış, atış taktiği geliştiriyor. Ha işte onu diyor. diyeceğim. Yani statik bir spor ve şey e, her pozisyonun bir özelliği olan bir spor olduğu için yani e, topu atanların da hani e, <gülüyor> hücuma çıktıkları zaman sopa sallaması gerekiyor. Ama e, sonuçta her topa Topu stadyumun dışına göndermek gibi bir zorunluluğun yok. Yani topu sopayla değdirip sen başka adamları bir base'den bir base'e taşıyabiliyorsan o bile bir e, fayda sağlayabiliyor. Ki stadyumun vurup stadyumun dışına göndermek falan çok da olan bir şey değil. Bize filmlerde, dizilerde gösteriyorlar dışına, da. Stadyumun dışına evet e, gitmesi pek mümkün Maçlar değil de ama. Home, olmuyor öyle şeyler. Home run <gülüyor> dedikleri işte hani oyun alanın dışına topun gitmesi durumu. Bu hani sık olan bir şey. Ve özellikle atıcıysan eğer yani stratejik de bir oyun aslında çünkü sen karşıdaki adamın nasıl vuruş yapacağını biliyorsan eğer ona göre top atabilirsin. Neyse sikiyim piçi. <gülüyor> Geç. Shots fired. E, shots fired. İlginç duruyor. İlginç bu. duruyor. Özellikle de e, hani. Amerika'daki son olaylardan sonra. Aynen. Eee Beyazların aslında beyaz polisler tarafından vurulan zenci muhabbetinin zıttı bir durum burada var. Evet. Fragmanda Zengi bir, bir polis, de bunun öncesinde aynısının da olduğunu evet. gösteriyor. Zenci bir polis beyaz bir çocuğu öldürüyor. Evet. Silahsız birini öldürüyor. Bunun üzerine hükümet... Bir özel araştırma ekibi, ekibi gönderiyor. gönderiyor. Bu olayı incelesin diye. Konusu bu aslında. Ama evet işte hani Amerika'da son bir iki senedir evet. gerçekleşen bütün olaylar... İşleniyor. İşleniyor. Yani ırksal şeyler. Ee, Helen Hunt'ın olması benim için bir artı. Ben seviyorum yaşlanmış olsa bile. Ki kendi filmlerindeki halinden daha genç görünüyor dizide. İyi makyaj yapmışlar. Ee, açıkçası bilmiyorum. Ben apolitik bir insan olduğum için özellikle de hani buradaki politikaları da takip etmiyorken gündemde takip etmiyorken Amerika'nın gündemi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Dolayısıyla dizinin bütün olayı gündem maddesiyken ne kadar hani devam ederim karakterlerin veya işte hikayenin beni bağlayabilmesi gerekiyor. Yoksa ben hani bu politik olayı ne kadar iyi yorumluyorlar vesaire gibi bir şey beklemiyorum dizinden açıkçası. Ben izlerim yani muhtemelen ama işte devam edecek olsam da ne kadar çok elefant göreceğime de bağlı olur diye düşünüyorum. Star diye bir geliyor. Star'ı çok şey yapıyorlar hani gelecek sezonun en büyük dizilerinden biri olacak falan filan şeklinde baya bir popo diyorlar. vallahi Fragman'ı izledim bildiğin Beyoncé'nin çıkışı dizisi gibi bir şey. Çünkü bayağı şey grubu kuruluyor yani. Girlband kuruluyor. Girlband kuruluyor. Girlband'te <gülüyor> bildiğin işte şey. Bir tane yıl e, falan filan. E, Beyoncé'nin eski grubu. Destiny's Child. Ha, bayağı Destiny's Child gibi bir grup Hatta dizide <gülüyor> şey de var. Ne abimiz. Ne abimiz. Herif, e, zenci. <gülüyor> Neydi oğlum? Evet. Ee, Michael Jackson. Hayır fragmanı izlemedin mi? de oynuyor. Oğlum dev karşı koluyla taşrak geçiyorduk ya. Photoshop diyorlar o atkısını herifin. <gülüyor> Her yerde adamın adını unuttum. Ben de hatırlamıyorum. Kimden bak. Neyse geçelim Prison Break. Prison Breaking fragmanı çok iyi görünüyor. Evet. Valla hani öyle bir fragman yapmış ki herifler. Ben geçenlerde Twitter'da şey diye paylaştım. Ben zaman makinesi gibi bir fragman yapmış herifler. Beni direkt 10 sene önceye geri götürdü yani. Zaten ilk sezonlardan falan da şeyler kullanmışlar fragmanda Hı -hı. görüntüler. Ama şey ilginç demek, Prison Break'in sonunda aslında Michael Scofield ölmüştü. Evet. Meğer ölmemiş. <gülüyor> evet. Meğer ölmemiş deyip. E, bu yine abuksun otantik, etnik, bir hapishanede. <gülüyor> ya bir insan, <gülüyor> bir insan hayatında kaç hapishaneden kaçabilir? <gülüyor> <gülüyor> fragmanda abisi... E, işte karısıyla konuşup hmm. diyor ki bizim oğlan ölmedi galiba. Bizim Michael ölmedi lan galiba. Dur ben onu bulacağım falan. Bulduktan sonra da dur ben seni kurtaracağım kardeşim falan deyip <gülüyor> <gülüyor> T-Bag de var yine ekipte gördük. Ee, onun dışında eski ekipten başka kimler vardı hatırlamıyorum. Şey yok mesela şeyi göremedim. Zaten ee, çocuk. Yok galiba. Neydi? Scroo, Sugar. Neydi lan? Şeker manasına gelen bir kelime olabilir. Latince. İşte, işte. İspanyolca. Sucre. Sucre'yi görmedim mesela. Ama yani fragman çok iyi duruyor. Ben kesin izleyeceğim. Hani Prison Break'in en boktan sezonlarını bile severek seyretmiş biri olarak. Ben ikinci sezondan sonrasını izlemedim. Ben, izlemedim. ben çekemedim. Ne yalan söyleyeyim. Gayet de severek izledim. Ben boktan moktan da ama güzeldi. Çok ben. kötüydü çünkü. <gülüyor> ama gerçekten çok kötüydü. Yani şu an Scofield'la işte diğer herif. Neydi adı? İşte abisi. O da yani, Hayır değil ve atları farklı ya olayları onların kardeş olduklarını bilinmiyordu işte. Neyse o iki tane o iki oyuncunun kariyerini bitirmiş dizi aslında. İyi de kariyerleri mi olacak zaten kötü oyuncular bu, bu ikisi. Hayır ama yani ilk sezonda işte yıldızlar o kadar parlayıp ondan sonra hiçbir zaman düzgün bir e, iş alamadılar o dizi bittikten sonra. İşte Legends of Tomorrow'da tekrar bir biraz bilinirlik kazanıp tekrar. Ben resim break'i e geriye dönsek falan şeklinde geçtik. Abi ben de izleyeceğim valla. Ben de, de izleyeceğim. diye yeni dizi geliyor. Evet. Yine zaman yolculuklu. Bu sezon bayağı zaman yolculuğu dizisi çok, göreceğiz. Çok çok çok. Bu yolculuklu. hangisiydi? Ee, bu ha, daha komik olandı değil Evet. İki kanka var. İkisi farklı zamanlardan geliyor. Ve zaman yolculuğu yapıyorlar <gülüyor> var. ne demek lan? Öyle değil miydi? Hayır. Yani ikisi aslında farklı zamanlardan gelen insanlar Hayır ama mı? arkadaş oluyorlar. Ne alakası var mı? Yanlış mı söylüyorum? Değilim bir bir zaman <gülüyor> makinesi yapıyor ve... yapıyor mu bulmuş mu onu bilmiyoruz tabi de baya kocaman dev bir çantadan <gülüyor> <gülüyor> ibaret bir makine. Yani 1775 e... senesinde yokuzyılda oluyorsa çantadan niye yeah. olmasın? E... Amerikan devrim devrimine devrimi dönemine gidiyorlar ama. Kimse Sonra, devrim devrim yapmak istemiyor. Ya İngilizler, Amerikalılar gayet arkadaşlar, şankalar <gülüyor> takılıyorlar falan. Çünkü bu herif sıçmış amına koyayım yani bir şekilde. Zamanı sıçmış belli değil. Evet. George Washington'ı falan öldürmüş olabilir. Evet, tarihçi Tarih hocası bir arkadaşını galiba alıp geri dönüyor. Aynen. E, ve o yıllarda bir de sevgilisi var geçmişte. E, tarih hocası diyor ki siz karışmayın ben bu işi düzelteceğim siz gidin 2016'ya. Ben burayı ha, hallederim diyor. Geçmişteki sevgilisini de alıp Günümüze getiriyor. Zenci de arkada. Bir yandan da zenci amına koyuyor. Yani <gülüyor> kölelik dönemi yani. <gülüyor> o yüzden ben bu dizi izlerim. Bir kere zaman yolculuğu. Yani normalde zaman yolculuğu ben daha böyle yakın geçmişe falan olduğunda daha çok severim. Ama... Ya da işte alt hani şey geçmişi değiştirdiklerinde öyle kullandıklarında severim bunda da var o hani o yüzden ama zaten dönemselliği zaten içine ettikleri için yani zaten dönemselliği bir de komik de görünüyor dizi o yüzden ben kesin Yok ben bence gayet e, eğlenceli görünüyor. Tam Paul Road kafası bir e, komedi anlayışı. Ben de izlerim bunu. Öyleyse ABC'ye geçebiliriz bence. Bence geçelim. Geçirdim çünkü çok susalım. ABC'de ne var? ABC'de komik şun geliyor, Agent Carter'ı oynayan Hayley evet, Atwater'in evet. yeni dizisi. Ben o kızı hiç mi hiç sevemedim? Ben Ve seviyorum. hiç de sevmeyeceğim galiba. Ben seviyorum. Ee, Bu yeni dizisini de e, çok sevemedim. Ben beğendim Frank'ı. Bunda da konu şey eski Amerikan başkanının kızı oynuyor Hatun? Evet, avukat ama şey sürekli işte e, uyuşturucu kullanan. E, evet sürekli başına işler açan, iş açan bir Hatun, eski başkanın kızı falan. Ee, yine böyle bir şişinde. Bunun bir artık arkadaşımı demeli? Eski danışmanlardan biri mi? Başkanın. Muhtemelen okuldan değil. arkadaşıdır. Çünkü falan. bu da şey, e, savcı. Evet. Bunu bir ekibin başına getiriyor. Al diyor, işte şey, avukatlık yapamına koyayım. Ha, işte yani. e, hatalı, yargılanmış insanlar varsa onları bul, kurtar, kurtar. diyor. Evet. Yani tekrar seni sevsin halkı falan filan kafasında. Yani bilmiyorum ben dediğim gibi hem sevmiyorum kızı hem de dizinin konsepti ne de çok şey yapamadım ben beğendim ben izlerim beğenemedim dolayısıyla muhtemelen izlemem ya yani da ya izlerim illaki bir iki bölümünü eğer seversem de devam ederim Amerikan Housewives var yeni dizi. Hı hı. onda da mevzu yok. Yok aslında evet yani Amerika evet, sübürbüyasında evet. zayıf işte sürekli pilates yapan işte okul aile bilgi falan. Aynen. Vesailerle uğraşan kadınların olduğu bir mahallede. Şişko. Evet şişko. Komik ve o, e... st o stereotip'e pek uymayan. Aynen. Boktan bir ev hanımının olacak. Hayatta da izlemem. Valla ben böyle komedilerin şey stüdyo dışı ortamlarda çekiliyor olması benim hoşuma gidiyor. O yüzden muhtemelen ben izlerim. Tek kamera stüdyo sitcomlarında aynı kadını gör, görüyor olsam büyük ihtimalle hiç beğenmezdim. Ama yani hem şey farklı çekim teknikleri farklı öyle olunca oyunculuk teknikleri de farklı oluyor. Ben şeyi beğendim yani kadının karakteri canlandır canlandırış şeklini beğendim. Öyle. Hiçbirgimi çekmedi. Speechless geliyor. Mini Driver'ın yeni dizisi. Evet. Komedi dizisi. Mini Driver'ı severim. Ben de çok severim. Ben fragmandı çok beğendim bu arada. Ben de beğendim ama biraz şey, konu zaten politically correctlik şeyi ya biraz. E, yani konuyu o zaman söyle istiyorsan konunun ne olduğunu. Yani Mini Driver, 3 çocuk annesi, bir abla. E, bir Engelli kadın. bir oğlu var. Engelli bir oğlu var ve konuşamıyor. Ve buna bir Konuşma yardımcısı mı demek lazım? Ne, ne denir? Böyle bir şey diyebiliyoruz. Böyle bir, evet, kişinin verileceği bir okulla vermek istiyor oğlunu. Çünkü hani oğlunun normal bir çocuk gibi iletişim kurabilmesini istiyor vesaire vesaire. Engelli oğluna verdiği bütün çabadan dolayı ailenin diğer fertlerine karşı birazcık vurdumduymaz ıı, takılıyor. Ve bu da ailenin diğer fertleri tarafından çok hoş karşılanmıyor tabii. Bunu işte fark edip oğluna hem de diğer çocuklarına hem de kocasına artık daha iyi davranmaya çalışan bir anneyi canlandırıyor. Kendisi böyle bir şey. Ben durmuyor bence. Ben evet. izlerim gibi. Ha, bunun s fragmanını koymamış mıydı? Koymuştum. O var. Ha, aşağıda. Okay. Ben Blackish için devam ediyor olmasına şaşırdım açıkçası. Ben yani iptal edilir diye düşünüyordum ama iyi gidiyormuş anladım. Ben bir iki bölüm Has izledim. Modern Family devam ediyormuş. Ha, modern Family yani sağlam gidiyor hala. Ben ama işte daha ilk sezonda bıraktığım için çok da seviliyor zaten. Hı. Designated Survivor gibi. Keeper Sutherland'ın yeni Evet. Bu böyle e, politikacı bir abi oynuyor. Bilmem yani kriz anında başkanlığa Herhalde de 500'üncü aday falan. Evet, ama 499 kişi ölünce evet, bir gece bir şey oluyor ve Parlamento binası işte Washington bir sürü işte hükümet binası, yık binaları vesaire patlıyor. patlatılıyor. Büyük bir hani şey terörizm olayı ve başkanlıkta bu bizim Kifrah abi yakalıyor. Komedi falan değil. Değil. Bayağı dram ama 24'te hep başka başkanlara hizmet etmiş <gülüyor> Sıra bana seyirci. İnsanlar... Başkan yapmışlar. <gülüyor> Ancak Bauer başka oluyor. Ama Ancak Bauer gibi bir karakter değil herif. Tabii. Bu sefer daha biraz daha sünöpe Ama Gerçi onun karakter gelişimini göreceğiz işte. Evet ama fragmanda gösterdikleri işte adamın ne bileyim böyle aniden ya sen önce beni dinle sonra benim dediğim şeyler işe yaramazsa seni dinlerim. Generelle söylüyorum. Hı -hı. Yani sen hiç ummadığın bir pozisyon hem de olağanüstü bir kriz sonrasında gelmişsin. Yani o taşraklar nereden çıktı? Göreceğiz. Hı? Yani o şeyi bana çok veremedi dizi. Bu herif. Ben severim ki fırsatılendi ama 24 dışında hiçbir dizide hiçbir şeyde de hani bir türlü dikiş tutturamadı. Muhtemelen bu dizide iddia edilecektir yani. Zulander iki de çok iyiydi. <gülüyor> Notoris <gülüyor> diye bir dizi geliyor. Evet. Bu da yine böyle bir şey haberci ve hatunla bir savunma avukatının. Evet. Şey... Bunlar aslında onogen, on Offagen sevgili tribinde iki kişi ve sürekli birbirlerinin pozisyonlarını kendi lehlerinde kullanıyorlar. İşte kendi davasının konusunu işte onun haber haber bültenini koydurup işte jüriyi etkiliyor. etkiliyor. Evet. O da işte o ilk haberi o yaptığı için reytingleri alıyor falan filan. Tabii işin içine kıskançlık giriyor bir şekilde. Bu oğlan önüne gelen her kızla mı yatıyor artık ne yapıyorsa. Bizim habercik Kız da işte kıskanıyor, kıskanınca da ilişki bozuluyor, ilişki bozulunca da bakalım neler oluyor dizisi. Evet. Benim çok ilgimi çekmedi açıkçası. Evet. Hatunu çok severim ama verim. Ben hatunu pek sevmiyorum. Herif çok şey bir karakter şey değil. İzlemem herhalde, bilmiyorum. Pilotu bir izlerim de. Quantico bitti. Yani. Evet, Quantico bitti. İkinci sezonda FBI'dan CIA'ya geçmiş <gülüyor> olacak herhalde. Galiba. Ben ben ilginç bir şekilde Quantico'yu çok seviyorum. <gülüyor> Yani ben Quantico'yu... Yani tonlarca dizide mesela acayip gerideyim ama Quantico'nun finalinde izlemiş <gülüyor> durumdayım yani. Ee, Downward Dog diye bir film ama dizi geliyor. Evet. Hiç ilgimi çekmedi. Yani... <gülüyor> Seslendirilen köpekler falan evet. ama. Evet. Köpek perspektifinden e, bir genç kadının hayattaki başarısızlıklarını izleyeceğiz. Evet. Komedi ama bayağı depresif bir komedi. Fragmanı öyle en azından. Yani ironi üzerine. Daha evet. çok ilgimi çekmedi açıkçası. Imaginer'in Mary'yi ben ee, Ben onu izlerim. Jena Elfman yüzünden izlerim. Evet Jena Elfman geri dönüyor çünkü. Yani ilginç de gözüküyor. Hayali garip bir arkadaşı var bunun çünkü. Böyle animasyon bir tip. Evet. Baya şeyden fırlamış gibi duruyor. Monsters Inc'ten fırlamış ha. bir tip gibi duruyor. E, bunda da konu şey. E, Alice diye bir hatun oynuyor bu. E, i̇lişkisi ilişkisi var. İşte sevgilisinin üç tane çocuğu var. Evet. Çocuklukta geçirdiği bir travma var büyük ihtimalle ailesiyle ilgili bu kızın. O yüzden çocukları hiç sevmiyor. Çünkü evet. o fragmanda da vardı. Hani annemin bana yaptığını ben çocuklarına yapamam falan filan. O yüzden çocuklardan sürekli uzak duran bir kız. Evet Bu Ve... ilişkisi de ciddiye bininci çocuklarla tanışma evresine geçiliyor sonuçta. Ve o, evet. o orada bunun hayali arkadaşı çocukluğundaki hayali arkadaşı hortluyor tekrar. Evet. <gülüyor> Bence izlenir. İzlenir gibi duruyor. Komik duruyor. Evet. Ya ben aşırı optimistik kar şey, karakterleri de pek sevmiyorum açıkçası. Bu e, sevgilisi oynayan herif öyle ya. Fragmanda en azından. Değil Yani bakalım. Yani bu bir sonraki e, Steel Starcross'da hiç mi hiç mi hiç ilgimi mi hiç Fragmanını dahi izlemedim öyle diyeyim sanırım. İzleme zaten. Secret. Yani Shakespeare uyarlaması galiba. Galiba bunun bir kitabı var. E, Steel Cross diye bir kitap var. Bu e, şey Young Adult kitabı anladığım Hı. kadarıyla onun uyarlaması. Olay şu Romeo ve Juliet ölüyor. Öldükten sonra tabii bu iki ailenin derdi bitmiyor ve hükümet zoruyla barışa ikna edilmeye çalışıyorlar ve klasik tabii iki aile bir kamba oluşsun, evlensin o aileden biriyle diğer aileden biri barışın muhabbeti ama bu sefer de işte hayır ben başka birini seviyorum muhabbetiyle ee, devam eden bir iki aile. dizim. Evet niye zencefiller onu da bilmiyorum açıkçası. Hani bilmiyorum o dönemde. Ee, hani İtalya sonuçta bir e, ticari e, şey olduğu için özellikle işte bir Venedik vesaire. Hani zenci ol, olabilir ama <gülüyor> o öyle olmaz, <gülüyor> <Olamaz. gülüyor> Böyle olmaz. Yani, time after time geliyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Filmi çok severim. Ee, diziyi de bildiğim günümüze uyarlamışlar. Filmde H.G. Wells yine hani bildiğimiz işte zaman makinesini icat eder. Jack the Ripper Kaçar günümüze gelir ama film 80'lerde çekildiği için 80, yani şş, o dönem izlediğimizde günümüzü de şimdi izleyince <gülüyor> pek günümüz olmuyor. Evet geçmişten gelip <gülüyor> geçmişe gittiler oluyor. <gülüyor> evet, ama burada bildiğin işte tam bizim günümüze gelecek 2016'ya. Böyle dizilerde benim tek sıkıntım şu oluyor. Twilight'den çıkma, Abercrombie reklamlarından çıkma herifler oluyor ya bütün hepsi. Evet. O biraz canımı sıkıyor. Bilmiyorum ben benim hoşuma gitti. Evet tiplerin ikisi de bayağı gay duruyorlar. <gülüyor> Anladım neyi kastettiğim. Ama yani ideal metroseksüel erkek e, arıyoruz diye ilan vermişler de gelmişler gibi. Evet. Ama yine de hani şey komedi konsulları da yerinde, eee dozunda falan gözüküyor açıkçası. çıkacağız. Evet. Ben hoşuma gitti benim. Evet. ABC'de evet, de bitirdik o zaman. Evet, de bitirdik. ABC kanalını da bitirdik. CBS'e geçebiliriz. CBS'e geçebiliriz. CBS. E geçebiliriz. CBS. 4 yanlış şey mi bastım? CW'ya bastım galiba. Ne olur CW'den devam et. CW'den devam edelim o zaman. Supergirl geliyor işte pazartesi günleri. Evet Supergirl CW'ya geçti. Zaten söyledik bunu. En başında konuştuk. Not Tomorrow var. Not Tomorrow review'yu beğendim ben. Ben de beğendim. Ben herifi de seviyorum çünkü Galavant TV dizide. Galavant hiç izlemedim ben de. Biz şey Daykan'la seviyoruz Galavant'ı. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli oğlum. Ben zaman yolculuğunun öyle kullanmasına çok karşıyım. Nasıl yani? Zaman yolculuğuysa zaman yolculuğu olmalı. Ne alaka? Galavant'ta zaman yolculuğu yok ki. Nasıl yok ya? En başında öyle düşünmüyor mu herif oraya gelmiyor mu? Herif mi karım? Yok. Ne oluyor Galavant'ta? Galavant bildiğin peri masalının müzikal hali. tamam tamam of evet ben pilotunu bile izlemedim onu. Benim dediğim dizim peki peki? Orta çağa geri dönüyor biri ve ondan sonra dizi tamamen orada devam ediyor. Tekrar günümüze gelmeye falan çalışmıyor. Onun da adı galaman tabi bir şey. Hiç buna gelmiyor. Not Kızı da, da olduğunu istiyorsan bir ben. Hmm, Notemaro böyle çok acayip kuralcı işte her şeyi planlayarak yaşayan bir e, ablamız var. Kendisinin adı Evi. Ve hayatı da hiç planladığı gibi gitmiyor. Bir gün Chance Seri işte e, Xavier diye. X ile yazılan Xavier diye bir <gülüyor> e, adamla tanışıyor. Bu herif de hafif kaçık. 8 ay sonra, 8 ay 2 hafta sonra mı? Öyle bir şey hmm. diyor. 8 ay 12 gün mü? Haft Neyseyse. Meteor çarpacak, Meteor çarpacak ve hepimiz yapabilir. öleceğiz. O yüzden biz e son 8 ayımızı şey geçirmeliyiz. Evet. Bucket listimizi yapalım. Aynen. İşte, Apokalist. <gülüyor> evet. Apokalistimizi yapalım ve biz hayatımızı yaşayalım. Nasıl olsa geberip gideceğiz hepimiz kafasında. Ve iki, bu iki zıt karakterin birbirlerine aşık olması ve e hayatlarına devam ne konu oluyor Kızı çok beğendim. Evet ben de çok beğendim kızı. Ben ilk fotoğrafı gördüğümde şey zannetmiştim kızı. Ne o site'taki kadın polisi ha. zannetmiştim. Meğer değilmiş. Ama <gülüyor> bence eğlenceli olacak. Oğlum asıl frekans geliyor. Ya ben frekansı... Dizi versiyonu geliyor. He? Dizi versiyonu geliyor. E, frekansı bilmiyorum. CW olması sebebiyle biraz e, hani... Ne kadar ümitli olmalıyım konusunda şüpheciyim. Valla bence fragman muhteşem görünüyordu. Ben bayıldım fragmanı. Fragman iyi. Konsept değil. Evet. Yani şey olması güzel. izleyenler Asıl... izleyenlere çok daha fazla şey vaat ediyor dizi çünkü filmden. Yani normalde zaman yani tam olarak bir zaman yolculuğu değil ama zaman arasında bir iletişim var burada. İşte babasının aslında kötü polis olarak öldüğünü evet. zanneden. Yani 20 yıl değil. önce Hı. ölmüş babasıyla şey oluyor, telsiz evet. üzerinden irtibata geçebiliyor. Aynen radyo Hı -hı. üzerinden irtibata geçebiliyor. Yani konseptin güzelliği işte o kızın işte geçmişe gidip bir şey değiştirip geri gelip ondan sonra Aa, şu böyle değişmiş değil de onun verdiği bilgiler doğrultusunda geçmişte bir şey değişmiş olacak. O kız da değişmiş gerçeklikle hayatın devam edecek olması ilginç bir konsept. Ve kız ikisini birden hatırlıyor. Zaten evet. en büyük hikaye oradan. Evet yani o babası işte işte... Babası kız. kötü bir polis olduğunu düşünüyor Hayır, kız. Babası kız ne derse o onu biliyor. Çünkü o kendi alternatif gerçeklerini bilmiyor sonuçta. Evet. Ama kız e, onun e, değiştirdiği ve manipüle ettiği bütün gerçekleri bilerek devam ediyor. Kız babasının hayatını kurtarıyor. Evet. Kız babasının hayatını kurtarınca da 20 yıl önce ölmüş babası birden artık günümüzde hala yaşıyor oluyor. Ama tabi başka şeyler değişmiş oluyor zaman. Butterfly Effect muhabbeti. Aynen. O yüzden ben frekansı bayağı şeyle bekliyorum. Heyecanda bekliyorum yani. Çok seveceğim gibi görünüyor. Riverdale geliyor animasyon. Animasyon değil abi. Nasıl değil? Bildiğin dizi abi. E bunu animasyon olarak düşünüyorlardı 2014'te. Yok. E bu Live Action bu. Live mı? Action bu. Ve hiç böyle çizgi romanla galiba ufaktan uzaktan yakından herhalde. Zaten olmayacak. Bunu koks'a düşünüyorlardı işte iki sene önce. Daha o zaman hani şey... ...pilotu çekilecek falan filan diye konuşuluyordu. O zaman da hikaye şeydi... ...yani Arçi'deki karakterler olacak... ...bütün karakterler. Hı hı. E... Ama Arçi olmayacak. Ama evet çizgi romanla alakası olmayacak çok da. Hani hı. Yine tabii ki çizgi romanla göndermeler olacak... ...karakterlerin hepsi olduğu için... ...Betliler ve Rinkalananlar bunlar. Biliyorum gençlik dizisi böyle daha hani. Yani şey klasik küçük kasaba gizem dizileri vardır evet. ya işte Sweet Little Liars mı Pretty Little Liars mı oh. ondan sonra ne bileyim işte hani hep küçük kasabalarda mutlu mesut yaşayan insanların işte aslında sakladıkları büyük sır vardır muhabbeti. Evet. Burada da bir e, cinayet olayı var. Hı hı. Ondan sonra bu ikisi e, Archie ve e, Yasak Aşkı Müzik Öğretmeni. Hı. Yani çizgi romanda hı. Hı. Var, mı, hı. Hı. Hı. var mı var mı bilmiyorum ama Valla zaten neredeyse hiçbirimiz Archie okumuyoruz galiba. Da artık okumaya başlayacağız gibi duruyor. Çünkü Archie'yi artık Adam Hütz e, çizecek. Hatta Betty ve Veronica'yı ya da ayrı spin-off yaptılar çizgi romanlarda. Onları da hem yazacak hem çizecek. Valla Archie Archie... Bilmiyorum ya. Yani. Okunabilir tabii. Neden olmasın. Valla ben Paralel Evren'den aboneliğimi başlatmasını istedim şimdi. Scooby-Doo da geliyor. Mesela onu da istiyorum okumak. <gülüyor> evet. Scooby-Doo'yu ben merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Cimli abimiz yazacak kısmen. Ee, neyse. Bir cinayet var ortada. Ondan sonra bu cinayette bir şekilde Ağacı e, müzik öğretmenine çakarken bir ipucu elde ediyorlar. Ses duyuyorlar falan filan. Öte yandan e, <gülüyor> Aşk Üçgeni Betty ile bilmem neyle durumları devam ediyor. Falan filan. Böyle bir dizi olacak. Evet. Ben ben izlerim. Ya, Öyle duruyor. Çizgi roman uyarlaması illa ki izleriz. CBS'e geçebiliriz o zaman. zaman CBS'e şey CBS geçelim. Kevin, Ken Kevin James'in yedisi, fix bir Kevin James dizisine Aynen. benziyor. Yine aile babası Aynen. emekli olmuş ama emekliliğinin tadını çıkaramayacak çeşitli komik durumlar yaşayacak i̇şte <gülüyor> Kevin Ben Kevin James izledim, şey özledim, o yüzden izlerim herhalde arada ama böyle. Ya ben seviyorum o herifi. Evet, araştırma. ya ben şey gibi izleyebilirim onu. <gülüyor> İzleyecek hiçbir şeyim yoktur. Ha, arada da... yemek yerken ben ha. hani, Evet. Çünkü King of Queens'i de ben öyle izliyordum. King of Queens'i seviyordum. E, Man with a Plan. Joy. Joy. Yine kon, konsept aynı. Evet. E, karısı Joy yine şey. E, Alfa male kendisi. <gülüyor> karısı işte işe dönmeye karar verince işte çocuklarına bakmak durumunda kalan bir adamı canlandırıyor kendisini. Ya ben bilmiyorum. Episodes'dan sonra belki birazcık daha farklı rollere Açılım yapar diye düşünüyordum ama Fisot çok iyi diziydi bu arada. Hep aynı, hep aynı. Yani Matlabank. Met Matlabank. Franz yapsın. Friends. Bull diye yeni bir dizi geliyor. bu hangisiydi? Bu şey e, danışmanlık şirketi var bu herifin. E, psikoloji ve işte data analizi kullanarak işte jürilerin nasıl e, karar vereceklerini tespit ettiğinden. Ah, ok. Lie to me... hmm. Yani bu Doctor Phil bizim bildiğimiz Doctor Phil'me bilmiyorum ama e, gerçekte olan bir adamın e, hayatından esinlenerek e, yapılmış bir dizi olduğu söyleniyor. Yani hmm. Lightroom'i ben çok severek izliyordum. Ben de severdim. E, ama bu erif bir Tim Rock değil. Yeah. Ve şey yani. Bu da sevimsiz bir adam yani. Evet herifi ben de sevmedim açıkçası. Keşke başka birini bulsalarmış. Konsept Aynen. güzel ama oyuncuyu sevmeyince çok şey yapamıyorsun işte. Giremiyorsun Tabii. diziye. Katlanamıyorsun yani. The Great Indoors Great Comedy Indoors Community community'den evet. evet. Joel McHale. Joel McHale'ın dizisi. Stephen Fry var. Evet Stephen Fry da oynuyor dizide. Comedy dizisi. Fena gözükmüyor. Bu diye... bir derginin muhabiri değil mi? Yani evet. Yani şey outdoor dergisi işte macera ve doğa dergisi. Hı hı. Ama herif en son işte gezisinden bir dönüyor bir bakıyor ki bütün ofisi şeyde işgal etmiş. Yeni yetme yeni ergenler. Ve şey hani doğadan anlamıyorken doğa dergisine yazı yazan sosyal medya çalışması yapan tiplerle dolu olduğunu görünce bu herif ne oluyor lan falan diyor. E, patron da diyor ki madem öyle sen eğit bunları. O adam da işte eee Ofise kapanmak zorunda kalıyor. İşte bu nesil çatışması bilmem ne. Ben izledim. Ben beğendim. Diğer tipleri de beğendim. Bak. Ya, çok sığ şey, e, stereotiplemeler olduğu için bilmiyorum. Biraz şey yapmam gerekecek. <gülüyor> ben seviyorum öyle şeyleri. E, alışmam gerekecek gibi geliyor. Pure Genius var. Evet. E, e, Pure Genius yine benim birazcık sıkıntılı olduğum bir dizi. Pure Genius'da konu. konu Abi dünyanın, dünyanın bütün parası ile bir hastane kursak ve içini en son teknolojilerle doldursak biz dünyadaki hastalıkların hepsinin kökünü kazıyabilir miyiz? Tam olarak da öyle değil. Yani bu, bu hastaneyi kuran aşırı zengin, zeki herif benim de bir hastalığı var. Evet. Yani yani aslında il, yani. evet, ilk e, kendi hastalığını tedavi edebilmek için kuruyor ama ondan sonra bu adam bir e, meleğe dönüşüp ben bencilce bir hareket yaptım ama bunu bütün insanlara bir armağan olarak veriyorum. Şeklinde devam ediyor. Evet, yeni bir doktor galiba hani işe alacak. Hı hı. Fragmanda aslında bütün o hastaneyi işte niye kurduğunu bilmem neyi bu herife anlatıyor. Töperman evet. onunla geçiyor. <gülüyor> Herifi kandırmayı başarıyor. O da tamam ben de varım artık bu hastanede diyor falan filan. Şimdi o teknoloji yani palavra bir teknoloji olunca ben biraz canım ha, sıkılıyor. Benim <gülüyor> de olayım o. Hani ben e, bir hikayede... Veya herhangi bir mecrada diyeyim. Ya bilim kurgu değilse bilim kurgu elemen şimdi Hayır. bana gerçek gibi sunduklarında ben Bilim kurgu da bile olsa ben oluşturulmuş bir e, evrenin belli başlı kuralları olması gerektiğini düşünüyorum. Yani zıppıt içine bir şey hani God Mode yaratıcı inisiyatifiyle bir şeyler ortaya çıkmamalı. Tamam mı? Yani bu adam işte fragmanda öyle bir sahne var o yüzden biraz kıl cool oldum. İşte yok beyne bilmem ne yapan bir teknoloji var falan filan. E bunu 10 yıl sonra ancak kullanabilecekmişiz diyor biri. Yok satın aldım bugün kullanabiliriz hmm. yapıyor herif. Evet çok değiş, dediğim gibi biosex evet. gidiyor yani. Tepeden indiriyorlar. MacGyver var. Yeni nesli MacGyver geliyor. Ergen, ben, ergen MacGyver. Evet Rush Hour'ı izliyorum bu aralar. Hmm. E, zaten Rush Hour'dan ne bekleyebilirsin sorusu. No, çok güzel <gülüyor> cevabını veriyor hiçbir şey beklemezsin başardı keyifle izleniyor çıtır çerez dizisi anlıyor mı Ama MacGyver'dan ben bir şey bekliyorum yani ne bileyim yani MacGyver'in bende bıraktığı bir nostaljik his var ve bu bence MacGyver'ın olmazsa olmaz bir özelliği adam öyle şeydir ya aşırı pasifist bir herif. işte zen bir adam mütevazi yani evinde takılıyor. Kel bir herif geliyor. Ah acı işte şurada şöyle bir olay var gider misin diyor. Gideyim bari diyor. İşte İsviçre çakısına böyle diyor bana. Yani bu, bu herifin ruh halinin yansıtılabilmesi lazım. Dizide. Ama bir prequel aynı zamanda. Yani gençliğini anlatıyor. Belki e, şımarık olmasının, ukala olmasının sebeplerinden bir tanesi. Bu belki bir zaman içerisinde o moda gelecek. Başına bir şeyler gelecek. Gelişecek karakter falan. Ama babam derdi ki muhabbetleri. Ne bileyim MacGyver işte teröristlerin şeylerinden nasıl kaçtın hacı diye soru soran muhabirler. Hoşuma gitmedi. Ben seni kadar nefret etmedim. Ya. Ya nefret izlerim, etmedim. Izlerim İzleyeceğim ya. ben de. Ama böyle sıkıntılarım var. Training Day'in dizisi geliyor. Ne kadar film varsa her şeyin dizisini yapacağım. Evet. Ben bunu neredeyse hiç play'e basmıyordum. Fragmanı izlemek için ne yalan söyleyeyim ama iyi ki basmışım dedim. Çünkü güzel görünüyor dizi. Ha izler miyim? sıkı bir takipçisi olur muyum ya da en azından hani onu bilmiyorum. Ben de ama, sıkı bir takipçisi olma muhtemelen diye tahmin ediyorum. Ben Training Day filmini mesela ikinciyi izlemem anladın mı hani? Hmm. O yüzden de hani bilmiyorum diziyi ne kadar takip ederim ama iyi görünüyor. Hmm. Yani oyuncular zaten çok taşaklı oyuncular. Bin Peksin var ya. Yani yönetmen iyi duruyor? Görsel olarak baya iyi duruyor. Denenebilir. Catherine Hagelin dizisi var Evet. Ben onun fragmanı henüz yoktu galiba. Yok yok. E, fragmanı yok. Sonra Criminal Minds. Çok fazla da Beyond bir bordersi. açıklaması yoktu evet. Criminal Minds izlemeyi. Ben Criminal Minds'ı e, hani alışkanlık gereği izliyorum artık. Eskiden severek izliyordum. E, ama Beyond Borders gerçekten kötü. O yüzden bence izlemeyin Beyond Borders falan. Odd <gülüyor> Couple iptal deniyordu ama geri dönmüş. Vazlaşmış. Hmm. Ben iptalden dönmüş yani. Evet. Ben alt kapılı İzlemiyordum Ben izliyordum gayet de severek izliyordum. O yüzden acaba e, baştan başlasan mı diye düşünüyorum. Ama yani Metuper'in iptal edilen dizileri düşündüğünde, yani ne dizleri iptal edildi bu herifin? Nasıl ot kapılı iptal etmediler bunu nasıl damet? Keşke ötekiler iptal olmasaydı. Belki olsa. de bunu da iptal edersiniz artık kendimi keseceğim kendimi <gülüyor> intihar edeceğim demiştir. Ne <gülüyor> NBC'nin dizileri var? Englisince bir var bir şey daha varsa ben bir haber daha yapmıştım. Yeni ha yaz dizileri var. Yani yaz dizileri arada işte eee mention'la yaz, yaz dizileri için ayrı bir şey yapmadım galiba. Yaptım, yaptım. 2016 yaz sezonu dizileri. Ha evet. Hani işte işte geri dönenler ve yeni başlayacaklar falan gibi daha. Mesela Preacher geliyor 22 Mayıs'ta. Çizgi Ramadan derlerimiz. Ve bunun Evet. Onu bekliyoruz heyecanla. Ee, sonra ha Team ikinci sezon geri dönüyor. Hı hı. Ben onu heyecanda bekliyorum mesela. Yani Scream'i ben bilmiyorum beğenemedim. nedense. Ben seviyorum. Powers nasıl iptal edilmedi belli değil. Kötüydü de Powers. Çok kötüyü demdi. O nasıl Last Ship devam ediyormuş ya. Last Ship'in devam etmesini ben anlayabilirim. Amerikan seyircisi. Tabii bizim tam tam yani. Ama üçüncü sezonlar hani... hani. Şey çünkü o Amerikanın bütün... E, Olabilecek bütün düşmanlarını teker teker elinecekler. İlk sezon galiba Ruslar vardı. Hı. İkinci sezon kimdi bilmiyorum. İkinci sezonda Çinliler olacak. Orta Amerika'daki bütün babalar ve oğullar bu diziyi olmalı diye düşünüyorum ben böyle. <gülüyor> Belki Orta Doğu'daydı mesela. Ben Akraaryus'un da mesela devam edeceğini bilmiyordum. Evet ben de tahmin etmedim. Devam ediyormuş. Hı hı. Ee, ne var? American Gothic var. American Gothic evet. mi çekti. Evet. Rodis var benim çekmiyor ama Rodis hani iyi olabilecekken evet, aslında abi. hiç hiç iyi olmayacakmış gibi duran bir dizi. Yani bildiğin Almost Famous aslında mevzu kayba değil mi? Ya tam Korkiler olarak falan. tam olarak öyle değil yani hani şey dertleri yok anladığım kadarıyla biz hep arka plandayız biz bizi halk bilmiyor ama biz böyle emekçiyiz falan bir durumunu da yok ya da işte biz de istesek ünlü olurduk ama şans bize gülmedi falan durumları da yok sadece o o o adamların hayatı ile ilgili ama fragmanı beni bozmuştu işte o aşırı hümanistti hmm. tamam mı fragman Braindead ilginç olabilir gibi geliyor bana. Çünkü Dead of Summer var lan nasıl? Dead of Summer var. bayağı da iyi görünüyor Dead of Summer tam 80'ler teen slasher. Hmm. Tam benlik bir dizi geliyormuş gibi görünüyor. Braindead Braindead'in konusu ne? Ha şey. şey. Tamam. Aslında aramızda uzaylılar var. Uzaylıların da olayı insanların beynini yiyip onların vücutlarını ele geçirmekmiş. Ve Amerika'daki bütün politikacılar böyleymiş Hı -hı. olayı. Güzel. Altmet iyi işlenirse. Bence güzel. Rack de güzel olabilir aslında. Tam bir Lost Paradisi olarak e, yapılmış bir diziye benziyor çünkü. Ha evet. Bayağı şey Survivor muhabbeti ha. değil mi o? Sürekli Survivor'a ve Lost'a laf çakan bir dizi olacakmış gibi geliyor bana. O yüzden eğlenebilirim onu izlerken. Hmm. hem no bir bırak geliyor. Ekibi yeni hmm. dizi yapıyor değil mi? Stranger Things. Yenolar aydır. Hmm. Hoşuma gidiyor şey fantastik gerilim dizilerinin artıyor olması. Mesela de bir tane yapıyor. Hmm, bileceğiz öyle. şimdi NBC'ye. Ee, Ray Donovan geliyor. Ray Donovan'ı ben bırakmıştım. Bir ara döne, dönesim var. Ben ama. izliyorum seviyorum Ray Donovan'ı. Zoo nasıl devam ediyor abi? Hiçbir fikrim yok. Ben pilotunu izleyip bıraktım. Ben da. de aynı öyle. İnsanlar bu dünyanın pislikleridir deyip ayaklanan hayvanlar var. Ve insan alıyorlar. Konu bu. Hiç seversiz kimde değil. Halten Catch Fire geri dönüyor. Müthiş evet, dizi mesela. Onu çok, onu çok severek dizi. izliyorum. Tyrant'a aslında ben bir geri dönesim var Tyrant'a. Çünkü ilk sezonunu izlemiştim, çok beğenmiştim. Ben öyle. Ama işte ara sezon dizileri özellikle kaçıyor benden. HBO ya yayın komedi dizisi geliyormuş. Vice Principals ama onun daha fragmanı falan yok galiba ortada. Ya ben çok ümidim yok neyden söyleyeyim. Mister Robot geliyor işte. Fragmanını izledim ikinci sezon çok, yani. çok iyi görünüyor. Stranger Things. Ballers mesela benim hiç tahmin etmediğim bir diziydi ve iyi bir dizi. Yani hiç beklemiyordum. Yani süper bir dizi olduğunu söylemiyorum ama izlenebilir bir yarım saat. Kimin, kimin dizisi? Kolay, konu ne? Konu şu. Şey oynuyor. Durak oynuyor. Hı -hı. Bu herif eski bir Amerikan futbol oyuncusu. Emekli ee, ve yeni kariyeri de şey mevcut futbol oyuncuları ve sporcuların mülk menajerliği. Yani asset management diyorlar işte onların nerede ne kadar parası var işte ...ne kadar vergi ödeniyor... ...vergiden kaçmak için ne yapmak gerekiyor vesaire... ...bunları yöneten bir herif aslında... ...mali müşavir... <gülüyor> ...bir ...yani öyle mi denir bilmiyorum... ...yani ona tekabül etmiyordur dersem ama... E, ...bu herifi de şey için işe alıyorlar... ...kontakları yüzünden... ...hani git işte eski takım arkadaşına söyle de... Hani ...bizimle çalışsın falan filan... E, ...kendisinin de parası yok... E, hem kendi hayatına işte sporculuktan sonraki hayatını bir şekilde istediği standartlarda devam ettirmeye çalışıyor. Hem de kendi yaptığı hataları başka genç sporcularda gördüğü için sağa sola işte para savurmalar vesaireler. Biraz onlara akıl hocalığı yapıyor bilmem ne. <gülüyor> Güzel. Ben... NBC'ye geçebiliriz o zaman. Evet, geçebiliriz. NBC'de o zaman şöyle bir önce iptal edilen dizileri sayayım. Say bakalım. Best Time Ever Neil Patrick Harris'i zaten talk show gibiydi o değil mi? Daha. Evet. Ben zaten onun bir yere gideceğini zannetmiyordum. Çünkü çok, çok kısa bir süre bütün bu ödül programlarının onun sunduğu bir dönemde işte hani çıkıp da şarkı söylesin bilmem ne falan filan. Onun hmm. şeyinde yapılmış bir diziydi. ya yani Programdı daha doğrusu. Trend devam etmeyince. Bizim sevdiğimiz Player mesela. Iptal edildi. Ben seviyordum Player'ı ya. Evet ben de seviyordum. Bu herif Chicago Justice'i geçti işte. Evet öyle olmuş. İlginç ama mesela o dizi de Amerikalıların çok seveceği tarzda bir diziydi. Nasıl evet. iş yapmamış hayret. Wesley abimiz de ara sıra böyle güzel hareketler falan da yapıyordu. Wesley evet. Snipes'in geri dönüşü gibiydi dizi yani. Ama olmadı. Undeatable'ı iptal ettiler. Mysteries of Laura'yı iptal etmişler. Ben zaten çok geri kalmıştım onda. Ben sevmemiştim o diziyi. Ee, i̇zlediklerimden bakıyorum da hani geri kalanı zaten he, Heroes Reborn Zaten, zaten biliyorduk. Evet. Onun dışında zaten izlediğim yerlerini izlemiyordum. Crowded, Game of Silence, Heartbeat, Yok. Mr. Robinson, Telenovela, Truth Be Told. Yok. Hiçbirini izlemiyordum. Bunlar iptal Aynen. olmuş. Yeni programda da işte Timeless geliyor. Yine bir zaman yolculuğu Aynen öyle. O ilginç ve prodüksiyon da gayet güzel görünüyor. Evet. Ee, onun da olayı şu, bir terörist bir herif var, son teknoloji bir zaman makinesini çalıyor ve amacı tarihi değiştirerek Amerika'yı tarihten silmek. Ve işte hükümette artık ya da o zaman makinesini yapan kuruluş neyse. Ee, bir tarihçi, bir bilim adamı bir de işte e, askeri bir ekip olarak toplayıp bu herifin peşinden gö gönderiyorlar. Ama bu heriflerin kullandığı e, zaman makinesi ilk prototip hep çalışmaya da biliyor ya da düzgün çalışmaya da biliyor. Tabi arada bilim adamı olan Zenci. Zenci olayını da kullanıyorlar orada. Geçmişe gidince tabi. Ciddi büyük planlanmış bir komplo konu akışı üzerinden yola çıktıkları belli. Yani biz böyle bir büyük bir olay varmış gibi gösterelim ondan sonra biz şey ilerledikçe, sezon ilerledikçe toparlarız değil de hani bunu yapacağız biz kardeşim. Başı ve sonu belli. imajına çok iyi veren bir fragmandı bence. Eğer bize o sezon ortasında falan iptal edilmezse derli toplu bir hikaye görecekmişiz izlenimi yarattı bende. Evet iyi duruyor ayrıca yani, ne olursa olsun Zaman zamanı çocuğu <gülüyor> This is Us bir yeni drama. Ya bu olayı ben tam olarak çözemedim. Olay nedir yani? Yine sıradan ya da Hayatın içinden, hayatın çeşitli kulvarlarından insanların e, öyküleri var. Ama bir yandan da bu insanların doğum tarihleri aynı. Dolayısıyla arkada bunları bağlayan bir gizem var. Nedir belli değil. Ama benim çok sikimde de değil o gizem. Aynen. Açıkçası hiç ilgimi çekmedi. Hmm, asıl The Good Place The Good var. Place. Çok eğlenceli görünüyor. Çok çok eğlenceli görünüyor. Kristin Bell şey bitti değil mi? House of Lies. Emin değilim. Son sezonu muydu? Galiba son sezonuydu. Devam ediyor çünkü şu anda. Kristen Bell'in yeni dizisi olacak bu da. Evet. Konusu eğlenceli. Evet. Hatun ölüyor. Cennet, cehennem yerine bunlar good place, bad place diyorlar. Evet. Hatun bir şekilde aslında cehennemlik bir bir hata sonucu cennete good, good place, e, evet. cennete düşüyor. Ve dizinin tamamen orada geçiyor olması eğlencelize. Evet. Dizi bildiğin cennette geçiyor yani. Küfür edemiyor olması mesela çok eğlenceli. <gülüyor> evet. Çok güzel kullanmışlar falan. Hatun kötü bir tip ve cennette yani. yani kö bir kötünün cennette neler yapabileceğini ya, komik bir dilde bize anlatacaklar dizi boyunca. O gözüküyor. Aynen. Ne kadar yaparlar bilmiyorum. Ama mevcut işte dini algılarla da çok dalga geçiriyorlar. Evet. Şey muhabbeti hoşuma gitti mesela. İşte ya bütün dinler yaklaşık %2 kadar falan %5'ti. doğru. %5. %5 mi diyor? Hı. %5 kadarını falan doğru bildiler diyor. Ama Danyo'nun teki bir gün işte maşrum... <gülüyor> Ama çıkıp 192 ismi tutturdu. <gülüyor> ne bileyim işte kız gelir gelmez al bu senin ruh ikisin deyip de bir tane oğlan veriyor var şey gibi, huri gibi. Evet o izlenecek kesin kesin beliniz sık komik güzel duruyor, eğlenceli duruyor. Trailer error var. Bunlar ilerideki ara sezonda gelecek olan diziler. Evet, bunda 2017 hatta değil mi? Tabii. Yani DC'nin Powerless'ı var. Evet, Trailer'ı geç bence. Geçtim yani izlenebilir da. ama izlemem muhtemelen. DC'nin yani, Powerless'ını izleyeceğiz. Powerless'ı kesin izleyeceğiz. Powerless izleyeceğiz. Fragman'ı yayınlandı, Fragman çok iyi duruyor. Ee, ama kaldırdılar her taraftan. Hatta Geekstra'nın Facebook grubunda da geçen hafta GEY'ini çevirdik bunun. Ee, i̇lk defa artık sonunda bütün süper hero'ların isimlerini kullanabildikleri bir dizi geliyor diye. Bir de yani kendileriyle o kadar çok taşak geçecekler ki güzel olacak. O şey fragmanda o Clark Kent'e benzeyen ha. işte sürekli gözlüğüyle şöyle bakan var. <gülüyor> koşuyor bir yerde. Sonra, sonra belki yiyor birisinden. Acaba... Ben sana demiştim Green Lantern değilim. <gülüyor> Lan ne? <gülüyor> Baya eğlenceli biliyor. Powerless izleyeceğiz yani. Kesinlikle. Marlon geç. Marlon, evet Marlon Vines'in Vines biraderlerden Marlon olanın dizisi. Hiç ikimde değil. Chicago Justice de umurumda değil. Chicago Justice izlerim ben. Seviyorum ben şey dizisi öyle avukatlık, avukatlık falan. Ya ben bir de Chicago'ları seviyorum genel olarak. İyi oluyorlar. Hani prodüksiyon olarak en azından kötü olmuyorlar, Oyunculukları da kötü olmuyor dizide. Yok ben şey yüzünden izlemeyeceğim. Şey olayını seviyordum ben. Benzer bir şeyi e, şey yapmıştı. Boston. Bast bir dönem ee... Boston vardı. Bir ara LA'lar öyleydi. Şey neydi lan herifin adı ya. Baya LA falan. Hmm. O herif işte. Evet. Ee, i̇şte Boston Public'i vardı. Bilmem nesi vardı. vardı. Boston Legal'ı vardı. Neyse. Chicago'yu sanki böyle hani bunu izleyeceksem diğerlerini de izlemem gerekecekmiş gibi bir şey var. Zaten e, girişi de öyle yapıyorlar galiba. Chicago PD'nin evet. bir davası sonucu işte öyle bir şey olacak gibi. Eğer bu bir avukatlı şirketi ol hikayesi olsaydı belki birazcık daha ilgimi çekerdi gibi geliyor. Bu Bunlar savcı olacağı için birazcık daha ne bileyim politik e, olacak. Evet politik olacaklar ve şey e, ele aldıkları konular çok böyle keşiflendirici, ilgilendiren. He. Bizim çok da sitlemediğimiz mevzular olacak. Çok tamam. ara sıra Sofya Bush ne yapıyor diye Hı. Chicago P indirip izliyorum. <gülüyor> Ama Chicago F izlemiyorum, Chicago Med de izlemiyorum. O yüzden Chicago Justice'i i izler miyim bilmiyorum. Taylor geliyor, <gülüyor> Jennifer Beals in yıldızı. Evet. Ben Jennifer Beals'i çok severim. Ee, Taken. <gülüyor> yani şey komik kaçırılacak kimsesi yok şu anda. Bildiğim <gülüyor> kadarıyla. Karısı da yok. Kızı da yok. Adamın gençliğini anlatacak. Person <gülüyor> yapıyor değil mi yapımcılığında? Hmm. Ama bilmiyorum dizide bir sürü güzel hatun olacak onu biliyorum. Kesinlikle. <gülüyor> yani Jennifer Beals dışında. Ve da. bir sürü aksiyon sahnesi olacak. Evet. Asacak kesecek. Birilerinin kollarını, bacaklarını kıracak. Midnight Texas'ı merak ediyorum açıkçası. Konsept olarak şu ana kadar ki şeylerden biraz farklı gibi geliyor. Supernatural doğaüstü yaratıklar dizilerinden. Çünkü baştan bodoslama bir canavarlar diyelim onlara topluluğu var. Ve bu adamlar Texas'ın ortasında Midnight diye bir kasabada kendi hallerinde takılan insanlar ya da yaratıklar. True yazarı değil mi? Evet. True yazarı ve Robot'un yönetmeni. Bu kasabaya sürekli işte polis geliyor. Hacı Buralarda bir yerde işte insan kayboldu biliyor musunuz? Çünkü vampirler falan var bu kasabanın içerisinde. E, Texas olması dolayısıyla işte e, motosikletli gangsterler var. Ve bunlara karşı insanların, insan dünyasına karşı kendilerini korumaya çalışan yaratıkların kasabasının dizisi. Yeni bir Oz dizisi geliyor. bu Geçen seneden beri bekliyoruz yanılmıyor sanırım. Evet ben bunu herhalde iki sene önce falan yaptım ilk haberini. Emerald Steele'nin haberini. Hmm. Bu dizide aslında bu kız değil de şey oynayacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Personal Interest'te show oynayan kız var ya. <Gülüyor> o oynayacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra e, projeden ayrıldı falan. Bu birazcık daha büyük bir epik olarak planlanıyor anladığım kadarıyla. Belki de bir yandan e, işte Game of Thrones ayarında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Prodüksiyon bayağı uzun sürdü. Avrupa'da 3 lokasyonda çekiyoruz falan filan diyorlar. Anladığım kadarıyla hikayenin de çok epik olmasını istiyorlar. E, şey, Oz'un olduğu dünyada işte krallıklar arasında dev Kapışın, savaşlar he. bilmem neler. Ben gerçekten merakla bekliyorum. Onun dışında da sanırım Blacklist Redemption. Evet şey Blacklist'in spin-off'u. Aynen. Tom King ve anası e, Famke. Famke Jensen. Evet <gülüyor> <gülüyor> Famke Jensen. <gülüyor> <gülüyor> e, Blacklist Redemption'ın aslında teknik olarak bir bölümünü Blacklist'in içinde izledik. Nerede çekeceklerini biliyoruz. Setlerini gördük. <gülüyor> Operasyon şekillerini gördük. Kadrosunu gördük. Yani ben hani Tom'un hikayesiz kimde olmaz diye düşünüyordum. Ama Famke var. Famke olduğu için izleyeceğim diyordum. Şimdi biraz daha ilginç bir hale getirdiler aslında. yani. Evet. Blacklist de düşünülürse. Şimdi Tom'un da artık böyle hani e, yani, yeni bir ajan. Reddington ve e, ailesi meçhul çocuklar. Böyle bir durum var şu anda şey de öyleydi Elizabeth de öyleydi annesi babası belli değil sadece Reddington biliyor. Tom'un da annesi babası belli değil evet, bir sürü ajan iki... <gülüyor> söz konusu <gülüyor> İzleriz. yani ya ben Blacklist... kesinlikle izleyeceğim çünkü tamam. birazcık daha eğlenceli olacakmış gibi geliyor yani birazcık daha işte nasıl desem yine aynı mantık her bölüm bir kötü şeklinde devam edecektir <gülüyor> blacklistle ile beraber ortak giden bir ana hikayede olacaktır. Çünkü büyük ihtimalle e, Elizabeth Keane şeyde devam edecek, e, devam edecek. Tom Keane de burada devam edecek. Öyle olacak. Hani, İlla ki crossover'lar olacak. Aynen. Ama şey olayı güzel olur diye düşünüyorum. Burada birazcık daha bunlara verilen bir görev var. O görevi çözmeye çalışacaklar. Reddington gelip de bak şöyle bir adam var gidin yakalayın derken kendisi alttan hiç çevirmiyor olacak. Birazcık daha aksiyon odaklı, sonuç odaklı bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Yani daha episodik gidecek. Ee, olayın çözülmesine daha odaklanılacakmış gibi geliyor, mission possible gibi. Dizler bu kadar galiba. Yani. Evet. Ha, i̇ki saat falan konuştuk sadece. Ne kadar konuştuk? Allah iki saat falan konuşmuşuz. Evet. Öyleyse. Hı. Öyleyse. Neden dijital? Aniden dijital. Geekstrakom. Geekstrakom.